26 altıncı lem'a, ihtiyarlar lem'ası. 26 altı rica ve ziya ve camidir. Haşiye, müellif-i muhtereminin tasihinden geçen yazma bir nüshada, bu lem'a hakkında, mütebaki kalan 14'ten ta 26'ya kadar olan ricalar, malum musibet, Eskişehir hapsi yüzünden yazılmadı. Onun mevsimi geçtiği için noksan kaldığı denilmektedir. İhtar, her bir ricanın başında, manevi derdimi gayet elin ve sizimki esir edecek derecede yazdığınız sebebi Kur'an hakimden gelen ilacın fevkalade tesirini göstermek içindir. İhtiyarlara ait bu lem'a 3-4 cihetle hüsnü ifadeyi muhafaza edememiş. Birincisi Sergüzeş de hayatıma ait olduğu için o zamanlara hayalen gidip o halette yazıldığından ifade intizamını muhafaza edemedi. İkincisi sabah namazından sonra gayet yorgunluk hissettiğim bir zamanda hem sürat mecburiyet tahtında yazıldığından ifadede müşerbeşiyet düşmüş. Üçüncüsü yanımda daim yazacak bulunmadığından, yanımda bulunan katibin de Risale-i Nur'a ait dört beş vazifesi olmakla taslihatına tam vakit bulamadığımızdan intizamsız kaldı. Dördüncüsü, teylihtin akabinde ikimiz de yorgun olarak, manayı dikkatle düşünmeyerek, gayet satfi bir taslihle iktifa edildiğinden tarz الإفادة، بالطبع، كسورات ستجد. أALE CENAP إهتيازات من الإفادة كسورات، أما نظرة النسامها إلى بات. الرحمة الإلهية، لا تدفن بالباطل. الرحمة الإلهية، لا تدفن بالباطل. الرحمة الإلهية، لا تدفن بالباطل. dualarında الإلهية، etsinler. Bismillahirrahmanirrahim. بالباطل. الرحمة الإلهية، لا تدفن بالباطل. الرحمة الإلهية، لا تدفن بالباطل. الرحمة الإلهية، لا قال ربي اني بهن لا مني واشتال الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شكيا كف يا عين صاد بو عينler kulu zekeriya'ya rabbinin rahmetini zikirdir hani o rabbine gezdirice niyaz ederek demişti ki ey rabbim artık benim kemiklerim yıprandı başım ihtiyarlıkla tutuşup saçlarım aklandı sana ettiğim dualarımda da ey rabbim Ben hiç mahrum kalmadım. Şülem A. 26 rica'dır. Birinci rica. Ey kemale gelen muhterem ihtiyar kardeşler ve ihtiyarı hemşireler. Ben de sizin gibi ihtiyarım. İhtiyarlık zamanında ara sıra bulduğum ricaları ve o ricalardaki teselli nuruna siz de etmek arusuyla başımdan geçen bazı halatı yazacağım. Gördüğüm ziya ve rast geldiğim rica kapıları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 Birden gayet dikkatli ve hazin ve bir cihette karanlıklı bir halet bana geldi. Gördüm ki ben ihtiyarlandım. Gündüz de ihtiyarlanmış, sene de ihtiyarlanmış, dünya da ihtiyarlanmış. Bu ihtiyarlıklar içinde dünyadan firak ve sevdiklerinden iftirak zamanı yakınlaştığından ihtiyarlık beni ziyade sarstı. Birden rahmet-i ilahiye öyle bir surette inkişaf etti ki, o dikkatli hüzün ve firakı kuvvetli bir rica ve parlak bir teselli nuruna çevirdi. Evet, ey benim gibi ihtiyarlar, Kur'an-ı Hakim'de yüz yerde el er Rahim sıfatlarıyla kendini bizlere takdim eden ve daima zeminin yüzünde merhamet isteyen zihayatların imdadına rahmetini gönderen ve gaybdan her sene baharı hadsiz nimetle hediyeleriyle doldurup rızka muhtaç bizleri yetiştiren ve zaaf ve acz derecesi nispetinde rahmetinin cilvesini ziyade gösteren bir Halık Rahim'imizin rahmeti,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 Bir davasız derde düştüm. Ah ki Lokman bir haber. Haşiye yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka istediği halde hikmet ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekimi Lokman da çaresini bulamadı. Dermansız bir derde düştüm. O vakit birden merhamet ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati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 bize firaklı ve karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmu'udur. Başta şefiimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde essebubu kel faiz sırrınca bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfı hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makasıdığı âliye-i ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin teâlisinin sebebi olan o Zat-ı Ahmediye aleyhissalâfü vesselâm dünyaya geldiği dakikada ümmeti, ümmeti rivayet-i sahiha ile ve keşf sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine ümmeti, ümmeti diyerek en kutsi ve en yüksek bir yine şefaatıyla ümmetinin imdadına koşan bir zatın Gittiği aleme gidiyoruz. Ve o güreşin etrafında hatsiz asliya ve evliya yıldızlarıyla ışıklanan öyle bir aleme gidiyoruz. İşte o zatın şefaata altına girip ve nurumdan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kurtulmanın çaresi sünnet seniyesine ittibadır. Dördüncü rücağın. Bir zaman ihtiyarına ayak bastığından gafleti idame ettiren sıhhat-ı bedenim de bozulmuştu. İhtiyarlıkla hastalık müttefikan bana hücum etti. Başıma vura vura uykumu kaçırdılar. Çoluk çocuk, mal gibi beni dünya ile bağlayacak alakalar da yoktu. Gençlik saç zayı zayi ettiğim sermaye ömrümün meyvelerini, bütün günahlar, hatiyatlar gördüm. Niyazi Mısri gibi feryat ederek dedim. Bir ticaret yapmadım, nakdi ömür oldu heba. Yola geldim lakin, göçmüş üstünde kervan bir haber. Ağlayıp la lan edip düştüm yola kenha gari. Gide gir yam, sine bir yam, akıl hayran bir haber. O vakit gurbetteydim. Meyyusane bir hüzün ve nedamet yarane bir teessüf ve istimdat karane bir hasret hissettim. Birden Kur'an-ı Mucizül Beyan imdada yetişti. Bana o kadar kuvvetli bir rica kapısını açtı ve öyle hakiki bir teselli ziyasını verdi ki o vaziyetimin yüz derece fevkimdeki yesi dahi izale eder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 ve irade ve ihtiyar ile tanzim ve tezgin etmiş. Elbette nasıl ki yapan bilir, öyle de bilen konuşur. Madem bu sarayı, bu şehri bize güzel bir misafirhane ve ticaretçah yapmış, elbette bize karşı münasebatını ve bizden arzularını gösterecek bir defteri, bir kitabı bulunacaktır. İşte o kutsi defterin en mükemmeli. Kırk vecihle mucize ve her dakikada hiç olmazsa, yüz milyonun dillerinde gezen, nur serten ve her bir harfinle asgari olarak on sevap ve on hasene ve bazen on bin ve bazen de Leyla-i Kadir sırrıyla bir harfine otuz bin hasene ve meyve-i cennet ve nuru berzah veren Kur'an-ı mucizül Bu makamda ona rekabet edecek kainatta hiçbir kitap yoktur ve hiçbir kimse gösteremez. Madem bu elimizdeki Kur'an, Semavat ve arzın Halık-ı Zülcelal'inin rububiyet-i mutlakası noktasından ve azamet-i uluhiyeti cihetinden ve ihata-i rahmet-i canibinden gelen kelamıdır, fermanıdır, bir maden rahmetidir. Ona yapış. Her derde bir deva, her zulmete bir ziya, her ye'ese bir rica içinde vardır. İşte bu ebedi hazinenin anahtarı imandır ve teslimdir. Ve onu dinleyip kabul etmektir ve okumaktır. Eşinci rica... Bir zaman ihtiyarlığımın memdeinde bir inziva arzusuyla İstanbul'un Boğaz tarafındaki Yuşa tepesinde yalnızlıkla ruhum bir istirahat aradı. Bir gün o yüksek tepede daireyi ufka etrafa baktım. Gayet hasin ve rikatte bir levhayı zaman ve firakı ihtiyarlığın istiharıyla gördüm. Şecere-i ömrümün 45. senesi olan 45. dalımdaki yüksek makamından ta hayatımın aşağı tabakalarına nazar gezdirdim. Gördüm ki O aşağıda her bir dalında, her bir senenin zarfında sevdiklerimden ve alakadarlarımdan ve tanıştıklarımdan hadsiz cenazeler var. Ve o firaklı iftiraktan gelen gayet dikkatli bir manevi teessürat içinde, fuzuli bağdadı gibi müfarekat eden dostlara düşünerek emin edip, vaslını yadeyledikçe ağlarım, ta nefes varsa kuru cismimde feryad eylerim, diyerek bir teselli, bir nur, bir rica kapsını aradım. Birden ahirete iman nuru imdada yetişti, hiç sönmez bir nur oldu, hiç kırılmaz bir rica verdi. Evet, ey benim gibi ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler, madem ahiret var ve madem bakidir ve madem dünyadan daha güzeldir ve madem bizi yaratan zat hem hakim hem rahimdir, ihtiyarlıktan şıkra ve teessüf etmemeliyiz. Bir akis ihtiyarlık iman ile ibadet içinde, sinni kemale gelip vazife-i hayattan terhis ve alem-i rahmete istirahat için gitmeye bir alamet olduğu cihetle ondan memnun olmalıyız. Evet nasıl hadis de, nev-i beşerin en mümtaz şahsiyetleri olan 124 bin enbiyanın icma ve tevatürle, kısmen şuhuda ve kısmen hakkın yakine istinaden, müttefikan ahiretin vücudundan ve insanların oraya sevk edileceğinden, ve bu kainatın Halık'ının kat'i vaat ettiği ahireti getireceğinden haber verdikleri gibi onların verdikleri haberi teşif ve şuhud ile ilmel Yakin suretinde tasdik eden 124 milyon evliyanın o ahiretin vücuduna şehadetleriyle ve bu kainatın saniye hakiminin bütün esması bu dünyada gösterdikleri cilveleriyle bir anem-i bekayı, bir bedaha iktisar ettiklerinden yine ahiretin vücuduna delaletiyle ve her sene Baharda ruh zeminde ayakta duran hak ve hesabı gelmez, ölmüş ağaçların cenazelerini emri i fekun ile iddia edip, bazı badel mertem eden ve hasir güneşin yüzbinler numunesi olarak nebatak kâifelerinden ve hayvanak milletlerinden 300 bin nevileri hasir güneş eden haksız bir kudret ezeliği ve hesapsız ve israfsız bir hizmet ebediyet. variska muhtaç bütün zihiruhları kemal-ı şafkatle gayet harika bir tarzda iaşı ettiren ve her baharda az bir zamanda hak ve hesaba gelmez enva-ı ziynet ve merasini gösteren bir rahmet-i bakiye ve bir inayet-i daimenin bir bedaha ahiretin vücudunu istizam ile ve şu kainatın en mükemmel meyvesi ve Halik'i kainatın en sevdiği maslubu ...ve kainatın mevcudatıyla en ziyade alakadar olan... ...insandaki şedid, sarsılmaz, daimi olan aşk veka... ...ve şeyk-i ebediyet ve amal-i sermediyet... ...bilbedaha işaret ve delaletiyle... ...bu alem-i sonra bir alem-i ...ve bir dar-ı ahiret... ...ve bir dar-ı saadet bulunduğunu o derece kat'i bir surette ispat ederler ki... ...dünyanın vücudu kadar... ...bilbedaha ahiretin vücudunu kabul etmeyi sizam ederler... Haşiye. Evet, subuti bir emri ihbar etmenin kolaylığı ve inkar ve nefretmenin gayet müşkül olduğu bu temsilden görülür. Şöyle ki, biri dese, meyveleri süt konserveleri olan gayet harika bir bahçe küre arz üzerinde vardır. Diğeri dese yoktur. İspat eden yalnız onun yerini veya bazı meyvelerini göstermekle kolayca davasını ispat eder. İmkar eden adam, nefsini ispat etmek için bütün küre-i arzı görmek ve göstermekle davasını ispat edebilir. Aynen öyle de. Cenneti ihbar edenler, yüzbinler tereşruhatını, meyvelerini, asarını gösterdiklerinden kat ve nazar. İki şahid-i sadıkın subutuna şehadetleri kafir gelirken, onu inkar eden hatsiz bir kainatı, hadsiz ebedi zamanı temaşa etmek ve görmek ve eredikten sonra inkarını ispat edebilir, ademini gösterebilir. İşte ey ihtiyar kardeşler, iman-ı ahiretin ne kadar kuvvetli olduğunu anlayınız. Madem Kur'an-ı Hakim'in bize verdiği en mühim bir ders, iman-ı bir ahirettir. Ve o iman da bu derece kuvvetlidir. Ve o iman da öyle bir rica ve bir teselli var ki, yüz bin ihtiyarlık bir tek şahsa gelse, bu imandan gelen teselli mukabil gelebilir. Elbette biz ihtiyarlar, elhamdülillahi ala kemalil iman deyip, ihtiyarlığımıza sevinmeliyiz. 6. rica Bir zaman elim bir esaretimde insanlardan tabahış edip Barla yaylasında çam dağının tepesinde yalnız kaldım. Yalnızlıkta bir nur arıyordum. Bir gece o yüksek tepenin başındaki yüksek bir çam ağacının üstündeki üstü açık odacıkta idim. Üç dört gurbeti bir biri içinde ihtiyarlık bana ikfar ihtiyar etti. Altıncı mektupta izah edildiği gibi o gece ıssız, sessiz, yalnız ağaçların kışırtılarından ve hem hemelerinden gelen hazin bir seda, bir ses, dikkatime ihtiyarlığıma, gurbetime ziyade dokundu. İhtiyarlık bana ihtar etti ki, gündüz nasıl şu siyah bir kabile tebeddür etti? Dünya siyah kefenini giydi, öyle de, de. Senin ömrünün gündüzü de geceye ve dünya gündüzü de berzah kefesine, Ve hayatın yazı dahi ölümün kış gecesine intilab edeceğini kalbimin kulağına söyledi. Nefsim bil mecburiyet dedi. Evet ben vatanımdan garip olduğum gibi, bu 50 sene zarfındaki ömrümde zeval bunan sevdiklerimden, ayrı düştüğünden ve arkalarında onları ağlayarak kaldığımdan, bu vatan gurbetinden daha ziyade hazin ve elim bir gurbettir. Ve bu gece ve dağın garibane vaziyetindeki hazin gurbetten daha ziyade hazin, ...ve elimdir gurbete yakınlaşıyorum ki... ...bütün dünyadan birden... ...mufarakat zamanı yakınlaştığını... ...ihtiyarlık bana haber veriyor. Bu gurbet gurbet içinde... ...ve bu hüzün hüzün içindeki vaziyetten... ...bir rica bir nur aradım. Birden iman-ı billah... da yetişti. Öyle bir... ...ünsiyet verdi ki, bulunduğu muza'af... ...bahşe bin defa tezauf... ...etseydi yine o tesellikati... ...gölürdü. Evet ey ihtiyar ve ihtiyareler... Madem Rahim bir Halikimiz var, bizim için gurbet olamaz. Madem o var, bizim için her şey var. Madem o var, menfaatleri de var. Öyleyse bu dünya boş değil. Kâle dağlar, boş sahalar Cenab-ı Hakk'ın ibadetiyle doludur. Zihûr ibadından başka onun nuruyla, onun hesabıyla taşta da, ağaçta da birer munis arkadaş geçer. Lisanı halle bizimle konuşabilirler ve eğlendirirler. Evet bu kainatın mevcudatı adedince ve bu büyük kitabı alemin harfleri sayısınca vücuduna şehadet eden, veziruhların medar-ı şefkat ve rahmet ve inayet olabilen cihazatı ve matumatı ve nimetler adedince rahmetini gösteren deliller, şahitler. Bize rahim, kerim, emiz vedud olan halikimizin, saniyimizin, hanimizin dergahını gösteriyorlar. O dergahta en makbul bir şefaatçi arz ve zaaftır ve az ve tam zamanı da ihtiyarlıktır. Böyle bir dergaha makbul bir şefaatçi olan ihtiyarlıktan kismek değil, sevmek lazımdır. Yedinci rica Bir zaman ihtiyarlığın başlangıcında eski Said'in gülmeleri, yeni Said'in ağlamalarına inkılap ettiği hengamda Ankara'daki ehli dünya beni eski Said zannedip oraya istediler gittim. Güz mevsiminin ahirlerinde Ankara'nın benden çok ziyade ihtiyarlanmış, yıpranmış, eskimiş kalesinin başına çıktım. O kale tacir etmiş, hadisat-ı tarihi suretinde bana göründü. Senenin ihtiyarlık mevsimiyle benim ihtiyarlığım, kalenin ihtiyarlığı, beşerin ihtiyarlığı, şanlı Osmanlı Devleti'nin ihtiyarlığı ve hilafet saltanatının vefatı ve dünyanın ihtiyarlığı. Bana gayet nazim, berikatli ve firkatlı bir halet içinde, o yüksek kalede geçmiş zamanın derelerine, Ve gelecek zamanın dağlarına baktırdı ve baktım. Birbiri içinde beni ihata eden dört beş ihtiyarlık karanlıkları içinde, Ankara'da en kara bir halet ruhiye hissettiğimden bir nur, bir teselli, bir rica aradım. Haşiye o zaman bu halet ruhiye farisi bir münacat suretinde kalbe geldi. Yazdım, Ankara'da Hubab Risalesi'nde tab edilmiştir. Sağ yani mazi olan geçmiş zamana bakıp teselli ararken bana mazi pederimin ve ecdadımın ve nev'imin bir mezar ekberi suretinde göründü. Teselli yerine vahşet verdi. Sol tarafım olan istikbale derman ararken baktım. Gördüm ki benim ve emsalimin Venis ve nesli atinin büyük ve karanlıklı bir kabri suretinde göründü. Ünsiyet yerine dehşet verdi. Sağ ile soldan tevahhoş edip hazır günüme baktım. O gafletli ve tarihvari mazarıma o hazır gün yarım ölmekte ve hareket etmez bu haledeki ızdırap çeken cismemin cenazesini taşıyan bir tabut suretinde göründü. Sonra bu cihetten daime iyis olunca başımı kaldırdım. ömrümün ağacının başına baktım, gördüm ki o ağacın tek bir meyvesi var, o da benim cenazemdir. O ağaç üstünde duruyor, bana bakıyor. O cihetten dahi tevahhoş edip başımı aşağıya eğdim. O ömür ağacının aşağısına köküne baktım. Gördüm ki o aşağıda olan toprak kemiklerimin toprağıyla mebde-i hılkatimin toprağı birbirine karışmış bir surette. ayaklar altında çiğneniyor gördüm. O da derman değil belki derdime dert kattı. Sonra mecburiyetle arkama baktım. Gördüm ki esassız fani olan dünya. Hiçlik derelerinde ve yokluk zulümatında yuvarlanıp gidiyor. Derdime merham ararken zehir ilave etti. O cihette dahi hayır göremediğimden ön tarafıma baktım, ileriye nazarımı gönderdim. Gördüm ki kabir kapısı tam yolunun üstünde açık görünüp ağzımı açmış. Bana bakıyor. Onun arkasında ebet tarafına giden cadde ve o caddede giden kafirler uzaktan uzağa nazara çarpıyor. Ve bu altı cihetten gelen dehşetlere karşı bana nokta-i ve silah-ı müdafaa olacak cil'i bir cüz ihtiyarıdan başka bir şey elimde yok. O hassiz ağda ve hesapsız muzur şeylere karşı tek bir silahı insani olan o ihtiyarı. Hem nakız hem kısa hem aciz hem icazsız olduğundan. Kesten başka bir şey elimden gelmez. Ne geçmiş zamana geçebilir ta ondan bana gelen hüzünleri sustursun. Ve ne de istikbale hulun edebilir. Ta ondan gelen korkuları men esim. Geçmiş ve geleceklere ait emellerime ve elemlerime faydası olmadığını gördüm. Bu altı cihetten gelen dehşet ve vahşet ve karanlık ve meyusiyet içinde çırpındığım hengamda, birden Kur'an-ı Mucuz'ın beyanın semasında parlayan iman nurları imdadı yetişti. O altı ciheti o kadar tembir edip ışıklandırdı ki, gördüğüm o vahşetler ve karanlıklar yüz derece tezaf etseydi, yine onur nur onlara karşı kafi ve vafi idi. Bütün o dehşetleri birer birer teselliye, Ve o vahşetleri birer en birer ünsiyete çevirdi şöyle ki. İman o vahşetli geçmiş zamanın mezar-ı ekber suretini yırtıp ünsiyetli bir meclis münevver ve bir mecmu ahbab olduğunu bi aynel yakin bi hakkel yakin gösterdi. Hem iman, nazarı deflete bir tabut vaziyetinde görünen hazır zamanı ve o hazır günün tabutiyet şeklini kırıp o hazır gün uhredi bir ticaretgah dükkanı ve şahşalı bir misafirhane-i Rahmani suretinde bir müşahede gösterdi. Hem iman, nazarı gaflete ömür ağacının başında cenaze şeklinde görünen tek meyvesi cenaze olmadığını, belki ebedi bir hayata mezhar ve ebedi bir saadetin i olan ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını bir ilme el gösterdi. Hem imam, kemiklerimle Medeniyetin kıymetli toprağı, ayak altında ehemmiyetsiz, mahvolmuş kemikler olmadığını... Belki o toprak rahmet kapısı ve cennet salonunun bir perdesi olduğunu sırrı imanla gösterdi. Hem iman, ...nazarı gaflette arkamda, hiçlikte, yokluk karanlığında yuvarlanan dünyanın vaziyetini sırrı Kur'anla gösterdi ki, o zahiri fulumatta yuvarlanan dünya ise vazifesi bitmiş, manasını ifade etmiştir. neticelerini kendine bedel vücutta bırakmış bir kısım mektubat-ı samadaniye ve sahayeti nukuş-ı subhaniye olduğunu gösterdi. Dünyanın mahiyetini olduğunu bir ilmel yakim bildirdi. Hem iman ileride gözünü açıp bana bakan kabri ve kabrin arkasında ebedek eden caddeyi nuru Kur'an ile gösterdi ki o kabir, kuyu kapısı değil belki alem-i nurun kapısıdır. Ve o yol ise İçliye ve Ademistan'a değil, belki vücuda, Nuristan'a ve saadet-i ebediyeye giden gün olduğunu tam kanaat verecek bir derecede gösterdiğinden dertlerime hem derman hem merhem oldu. Hem iman, o elinde pek cüz'i bir keş bulunan cüz'i bir cüz ihtiyarı yerine, o hassiz düşman ve karşı gayri ve bir kudrete istinat etmek, Ve hassiz bir rahmete intisab etmek için o cüz-i eline bir vesika veriyor. Belki de iman o cüz-i elinde bir vesika oluyor. Hem o cüz ihtiyarı olan silah insani, gerçi zatında hem kısa, hem aciz, hem noksandır. Fakat nasıl ki bir asker cüz kuvvetini devlet hesabına istimal ettiği vakit, binler derece kuvvetinden fazla işler görür. Öyle de sırrı imanla o cüz-i cüz, -i, cüz -i ihtiyari. Cenab-ı Hak namına onun yolunda istimal edilse 500 sene genişliğinde bir cenneti dahi kazanabilir. Hem iman geçmiş ve gelecek zamanı nüfuz edemeyen o cüz ihtiyarinin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha kesim eder. Ruh ve kalbin daire-i hayatı ise cism gibi hazır zamanı münhasır olmadığından pek çok seneler maziden pek çok seneler istikbalden daire-i hayatına dahil olduğundan o cüz ihtiyari cüz'iyetten çıkıp külliyet kesbeder. Zaman-ı en derin derelerine, kuvvet-i imanla girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi, nur imanla istikbalin en uzak dağlarına kadar çıkar, korkuları izane eder. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyar eder. Madem elhamdülillah biz ehli imanız... Ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var. Ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor. Elbette. imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Sekizinci rica. İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda, gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umumiyenin dağda ve esaretimin keşme kirçlikleri ve sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şan ve şeref vaziyeti hatta halifeden, şeyhul islamdan, başkumandandan tut Tam medrese talebelerine kadar haddimden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet ruhiye o uykuyu o derece kanınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de laye mutane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acibede görüyordum. İşte o zamanda İstanbul'un Bayez-i Cani Mübarekine, ramazan Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Beyan, semavi yüksek kitabıyla beşerin fenasını ve zihayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette. Kullu nefsin zâikatül mevt, her nefis ölümü tadıcıdır. Fermanını hafızların misanı ile ilan etti. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sahoşluk tabakalarını parça parça etti. Camiden çıktım. Daha çoktan beri başımda yerleşen o eski uykunun sersemliğiyle birkaç gün başımda bir fırtına, dumanlı bir ateş ve pusulasını şaşırmış gemi gibi kendimi gördüm. Aynada saçıma baktıkça beyaz kıllar bana diyorlar dikkat et. İşte o beyaz kılların ihtarıyla vaziyet tavassuh etti. ''Baktım ki çok güvendiğim ve ezvakına meftun olduğum gençlik elveda.'' diyor. ''Ve muhabbetiyle pek çok alakadar olduğum hayat dünyeviye sönmeye başlıyor. Ve pek çok alakadar ve adeta aşık olduğum dünya bana uğurlar olsun.'' deyip misafirhaneden gideceğimi ihtar ediyor. Kendisi de ''Allah'a ısmarladık.'' deyip o da gitmeye hazırlanıyor. Kur'an-ı morcizül beyan, kulli nefsin zâikatül mevd, ayetinin külliyetinde. Nevi insani bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Ve küreye arz dahi bir nefistir, baki bir surete girmek için o da ölecek. Dünya dahi bir nefistir, ahiret suretine girmek için o da ölecek manası ayetin işaretinden kalbe açılıyordu. İşte bu halette vaziyetime baktım ki, medar-ı ezvak olan gençlik giriyor... Menşe-i Ahsan olan ihtiyarlık yerine geliyor. Ve gayet parlak ve nurani hayat gidiyor. Zahiri karanlıklı, deşetli ölüm yerine gelmeye hazırlanıyor. Ve o çok sevimli ve daimi zannedilen ve gafillerin maşıkası olan dünya pek sürat ve zevale kavuşuyor gördüm. Kendi kendimi aldatmak ve yine başımı gaflete sokmak için İstanbul'da haddimden çok fazla gördüğüm makam-ı içtimai'nin ezvakına baktım. Hiçbir faydası olmadı. Bütün onların teveccühü, iltifatı, tesellileri yakınımda olan kabir kapısına kadar gelebilir, orada söner. Ve perestlerin bir gaye hayali olan, şam ve şeretin süslü perdesi altında sakil bir rüya, soğuk bir hotkuruşluk, muvakkat bir seslemlik suretinde gördüğümden anladım ki, beni şimdiye kadar aldatan bu işler hiçbir teselli veremez ve onlarda hiçbir nur yok. Yine tam uyanmak için Kur'an'ın semavi dersini işitmek üzere yine Bayezid camiindeki hafızları dinlemeye başladım. O vakit o semavi dersten o besirillediğine almanı ilah ahiş nevdinden kutsi fermanlarla müjdeler işittim. Kur'an'dan aldığım tezle hariften teselli aramak değil. Belki de ve vahşet ve meyusiyet aldığım noktalar içinde teselliyi, ricayı, nuru aradım. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun ki. Aynı dert içinde dermanı buldum. Aynı zulmet içinde nuru buldum. Aynı dehşet içinde teselli buldum. En evvel herkesi korkutan en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru Kur'an ile gördüm ki ölümün peçesi gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de fakat mümin için asıl siması nuranidir, güzeldir gördüm. Ve çok Risalelerde bu hakikatı katkı bir surette ispat etmişiz. Sekizinci söz ve 20. mektup gibi çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, firak değil, belki hayat-ı ebediyenin mukaddemesidir, mebdeidir. Ve vazife hayat küfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdili mekandır. Berzah alemine göçmüş kafile ahbaba kavuşmaktır. Daha keza bunlar gibi hakikatlerle ölümün hakiki güzel simasını gördüm. Korkarak değil belki bir cihetle müştakane mevkin yüzüne baktım. Ehli tarikatça rabıtay mevkin bir sırrını anladım. Sonra herkesi zevaliyle ağlatan ve herkesi kendine meftun ve eden ve günah ve dafletle geçen ve geçmiş gençliğime baktım. O güzel süslü çarşafı elbisesi içinde gayet çirkin sarhoş sersen bir yüz gördüm. Eğer mahiyetini bilmeseydim bir kaç sene beni sarhoş edip güldürmesine bedel, yüz sene dünyada kalsam beni ağlattıracaktı. Nasıl ki öylelerden birisi ağlayarak demiş, ela leite shababa yaudi Yani keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma ne kadar hazin haller getirdiğini ona şekva edip söyleyecektim. Evet, bu zat gibi gençliğin mahiyetini bilmeyen ihtiyarlar. gençliklerini düşünüp, teessüf ve tahassürle ağrıyorlar. Halbuki gençlik eğer ehli kal, ehli huzur ve aklı başında ve kalbi yerinde bulunan müminlerde olsa, ibadete ve hayrata ve ticarete uhreviyeye sarf edilse, en kuvvetli bir vesile-i ticaret ve güzel ve şirin bir vasıtayı hayraktır. Ve o gençlik, vazife-i diniyesini bilip, suistimal etmeyenlere kıymetdar, zevkli bir nimeti ilahiyedir. Eğer istikamet, iffet, takma beraber olmazsa çok tehlikeleri var. Kaşkınlıklarıyla saadet ebediyesini ve hayat-ı ufureviyesini zedeler. Belki hayat-ı dünyeviyesini de berbat eder. Belki bir iki sene gençlik zevkine bedel ihtiyarlıkta çok seneler gam ve keder çeker. Madem ekser insanlarda gençlik zararlı düşüyor. Biz ihtiyarlar. Allah'a şükretmeliyiz ki gençlik tehlikelerinden ve zararlarından kurtulduk. Her şey gibi elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Eğer ibadete rahayra sarf edilmişse, o gençliğin meyveleri onun yerinde baki kalıp, hayat-ı bir gençlik kazanmasına vesile olur. Sonra, Ekster Nas'ın aşık ve müptela olduğu dünyaya baktım. Nur-u Kur'an ile gördüm ki, birbiri içinde üç külli dünya var. Birisi Esma-ı İlahiye'ye bakar, onların aynasıdır. İkinci yüzü ahirete bakar, onun mezraasıdır. Üçüncü yüzü ehl-i dünyaya bakar. Ehl-i gafletin mel'abegahıdır. Hem herkesin bu dünyada koca bir dünyası var. Adeta insanlar adedince edince dünyalar birbiri içine girmiş. Fakat herkesin hususi dünyasının bireyi kendi hayatıdır. Ne vakit cismi kırılsa dünyası başına yıkılır, kıyameti kopar. Ehl-i gaflet kendi dünyasının böyle çabuk yıkılacak vaziyetini bilmediklerinden umumi dünya gibi daimi zannedip ...perestiş eder. Başkalarının dünyası gibi çabuk yıkılır, bozulur. Benim de hususi bir dünyam var. Bu hususi dünyam bu kısacık ömrümle ne faydası var diye düşündüm. Nuru Kur'an ile gördüm ki hem benim hem herkes için şu dünya muhakkak bir ticaretkar ve her gün dolar, boşalır bir misafirhane... ...ve gelen desenlerin alışverişi için yol üstünde kurulmuş bir pazar... ve nekkaş ezelinin teceddüt eden hikmetle yazar bozar bir defteri, ve her bahar, bir yaldızlı mektubu, ve her bir yaz bir manzum kasidesi, ve o Sani Zülcelal'in cilvey esmasını tazelendiren, gösteren aynaları, ve ahiretin fidanlık bir bahçesi, ve rahmet ilahiyenin bir çiçeklandığı ve alem-i gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus, muvakkat bir tezgahı mahiyetinde gördüm. Bu dünyayı bu surette yaratan, خالق الزواله 10000 شكرت لهم واندمت ve anladım ki dünyanın ahirete ve esma إليها bakan güzel iç yüzlerine karşı يُمنح insana muhabbet لكنه o muhabbeti فانه قبيح وضار وغافل في وجهه فلقد قلت أن حب الدنيا هو رئيس kulli الخطية Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Hadis-i şerifinin sırrına رئيس كل İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler, ben Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve ihtiyarlığının ihtarıyla ve iman dahi gözümü açmasıyla bu hakikati gördüm. Ve çok risalelerde katli bürhanlarla ispat ettim. Kendime hakiki bir teselli ve kuvvetli bir rica ve parmak bir ziya gördüm. Ve ihtiyarlığıma memnun oldum ve gençliğin gitmesinden mesrur oldum. Siz de ağlamayınız ve şükrediniz. Madem iman var ve hakikat böyledir, Ehl-i gafete ağlasın, ehl-i dananete ağlasın. Dokuzuncu rica. Harbi Umumi'de esaretle Rusya'nın şark-ı şimalisinde çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camii meşhur Volga Nehri'nin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Katar mahallesi kefaletle beni o Volga Nehri'nin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum, Bahar da yakın. O şimal kitasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette Volga Nehri'nin hazin şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgarın kirkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muhakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. fakat her bir umumiye gören ihtiyardır. Güya yawmen yecalun vildan şiba çocukları ihtiyarlatan bir gün sırnamesar olarak öyle günlerdir ki çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle 40 yaşındayken kendimi 80 yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı, uzun gece ve hazin gurbet ve hazin vaziyet içinde hayattan ve vatandan bir meclisiyet geldi. Azime yalnızlığıma baktım. Ümidim kesildi. O halette iken Kur'an-ı Hakim'den imdat geldi. Dilin Allah bize yeter. O ne güzel vekildir dedi. Kalbim de ağlayarak dedi. Garibem, Bikesem, Daifem, Nâ tuvanem el-aman guyem, Afu vücuyem, Meded-i kâhem, Zidergâhet ilâhi. Garibim, Kimsesizim, Zayıfım, Güçsüzüm, İmdat derim. Affını, Yardımını dilerim dergahımdan. Ey Allah'ım! Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette refatımı tahayyül ederek, Niyazi-i Misri gibi dedim, dünya damından geçip yokluğa kanat açıp, şevk ile herdem uçup çağırırım dost dost diye dostları arıyordu. Her neyse. O hüzünlü, rikkatli, kirkatli uzun gurbet gecesinde, dergah-ı ilahiyde zaaf acizim o kadar büyük bir şefaatçı ve vesile oldu ki, Şimdi de hayretteyim. Çünkü birkaç gün sonra gayet hilaf memur bir surette, yayan gidilse bir senelik mesafede tek başımda, Rusça bilmediğim halde firar ettim. Zaaf ve aczını binaen engelen inayet ilahiyye ile harika bir surette kurtuldum. Ta Varşova ve Avusturya'ya uğrayarak İstanbul'a kadar geldim ki bu surette kolaylıkla kurtulmak pek harika olmuştu. Rusça bilen en cesur ve en kurnaz adamların muvaffak olamadıkları çok tesilat ve çok kolaylıkla o uzun firari seyahatı bitirdim. Fakat o Volga Nehri kenarındaki camideki meskur gecenin vaziyeti bana bu kararı verdirmiş ki, baki ömrümü mağaralarda geçireceğim. Bu insanların hayatı ı karışmak artık yeter. Madem sonunda yalnız kabile gideceğim, yalnızlığa alışmak için şimdiden yalnızlığı ihtiyar edeceğim demiştim. Fakat muat teessüf, İstanbul'daki ciddi ve çok ahbab ve İstanbul'un şaşalı hayat-ı dünyeviyesi, hususan haddimden çok fazla bana teveccüh eden şan ve şeref gibi neticesiz şeyler, o kararımı muvakkaten bana unutturdular. Güya o gurbet gecesi, hayatımın gözünde nurlu siyahlıktı. Ve İstanbul'un beyaz şaşalı gündüzü, o hayat gözümün nursuz beyazıydı ki ileriyi göremedi, yine yattı. Ta iki sene sonra dansı ı Geylani, Fütuh-ül kitabıyla tekrar gözüme açtırdı. İşte ey ihtiyar ve ihtiyareler! biriniz ki ihtiyarlıktaki zaaf ve acz rahmet ve inayeti ilahiyenin Celdine vesiledir. Ben kendi şahsımda çok hadiselerle müşahede ettiğim gibi zeminin yüzündeki rahmetin cilvesi de gayet zahir bir tarzda bu hakikati gösteriyor. Çünkü hayvanatın en aciz ve en zayıf yavrulardır. Halbuki rahmetin en şilin. Ve en güzel cilvesine mazhar yine onlardır. Bir ağacın başındaki yuvada bir yavrunun aczi. annesini en muti bir nefer gibi rahmetin cilvesi istihdam oluyor Etrafı gezer, rızkını getirir. Ne vakit o yavru kanatlarının kuvvetlenmesiyle aczini unutsa. Validesi ona sen git rızkını ara der, daha onu dinlemez. İşte bu sırr-ı rahmet yavruların hakkında cereyan ettiği gibi. zaaf ve aciz noktasında yavrular hükmüne geçen ihtiyarları hakkında da caridir. Bana kanaat-ı iyiye verecek derecede tecrübeler vardır ki, nasıl çocukların acizlerine binaen, rahmet tarafından rızıkları harika bir surette memeler rızıklarından gönderiliyor ve akıttırılıyor. Öyle de, masumiyet kesteden imanlı ihtiyarların rızıkları da bereket suretinde gönderiliyor. Hem bir hanenin bereket direği, O hanedeki ihtiyarlar oldu. Hem bir haneyi belalardan muhafaza edici, içindeki beni bükülmüş masum ihtiyarlar ve ihtiyareler bulundu. Hadis-i şerifin bir parçası olan hadise. Levlal dahimul rukta'u ila akhir el Yani eğer ansi ile otlayan hayvanlar Resûl aman çocuklar olmasaydı, belli bir tümmüş ihtiyaçlarınız olmasaydı, belalar sen gibi üzerinize dökülecekti diye ferman etmekle bu hakikati ispat ediyor. İşte madem ihtiyarlıktaki saadet ve af bu derece rahmeti ilahiyenin celbine medardır ve madem Kur'an hakîm imma yebluğanna indaka el kibrahuma ev tilahuma fe la tekul lehuma ufrin ve la tunhiruhuma de kulluğuma kavlanın kerimâ. Vaktiyle hürmâ cenâh-ı zul'lün miner rahmet. Ve qur Rabbirhamhuma kema rabbiyani sagîra. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanaatını göster ve de ki ey Rabbim. Nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse Sen de onlara öylece merhamet buyur. Ayetiyle, beş cihetle gayet mucizane bir surette ihtiyar ve valideye karşı hürmete ve şefkate evlatları davet ediyor. Ve madem İslam'ın yetkili ihtiyarları hürmet ve merhameti emrediyor. Ve madem insaniyet fıtratı ihtiyarlara karşı hürmet ve merhameti iktiza ediyor. Elbette biz ihtiyarlar, gençlik iştihası ile olan muvakkat bir zevk maddi yerine, manevi ve daimi ve mühim inayeti ilahiyeden ve rikkat-ı cinsiyeden gelen rahmet ve hürmet ve rahmet ve hürmetten neş'et eden ezvâk-ı ruhaniyeyi alıyoruz. O halde biz bu ihtiyarlığımızı yüz gençliğe değişmemeliyiz. Evet ben kendim sizi temin ediyorum ki eski Said'in on senelik gençliğini bana verseler ben şimdi yeni Said'in bir senelik ihtiyarlığını vermeyeceğim. Ben ihtiyarlığımdan razıyım. Siz de razı olmalısınız. Onun rica. Bir zaman esaretten geldikten sonra İstanbul'da bir iki sene yine gaflet galebe etti. Siyaset havası, nazarımı nefsimden kaldırıp afaka dağıtmışken, birden İstanbul'un Eyüp Sultan kabristanının dereye bakan yüksek bir yerinde oturuyordum. İstanbul etrafındaki afaka baktım. Birden bakıyorum, benim hususi dünyam vefat ediyor. Bazı cihette ruh çekiliyor gibi bir haleti hayaliye bana geldi. Dedim, acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazıları mıdır ki bana böyle hayal veriyor diye nazarımı çektim. Uzağa değil, o kabristana baktım. Kalbime ihtar edildi ki, bu senin etrafındaki kabristanın yüz İstanbul içinde vardır. Çünkü yüz defa İstanbul buraya boşalmış. Bütün İstanbul'un halkını buraya boşaltan bir hakim kaderin hükmünden kurtulup müstesna kalamazsın, sen de gideceksin. Ben kabristandan çıkıp, Bu dehşetli hayal ile Sultan Eyüp Camii'nin mahvelindeki küçük bir odaya çok defa girdiğim gibi bu defa da girdim. Düşündüm ki ben üç cihette misafirim. Bu menzilcikte misafir olduğum gibi İstanbul'da da misafirim. Dünyada da misafirim. Misafir yolunu düşünmeli. Nasıl ki bu odadan çıkacağım? Bir günde İstanbul'dan da çıkacağım. Diğer bir günde dünyadan çıkacağım. İşte bu halette gayet dikkatli ve kirkatli, elemli bir hüzün ve kalbime başıma çöktü. Çünkü ben yalnız bir iki dostu kaybetmiyorum. İstanbul'da binler sevdiğim dostlarımdan müfarakat gibi, çok sevdiğim İstanbul'dan da ayrılacağım. Dünyada yüz binler dostlarımdan iftihar gibi, çok sevdiğim ve müptela olduğum o güzel dünyadan da ayrılacağım diye düşünürken, yine kabristanın o yüksek yerine gittim. ''Ara sıra sinemaya ibret için gittiğimden bana İstanbul içindeki insanlar o dakikada sinemada geçmiş zamanın gölgelerini hazır zamana getirmek cihetiyle ölmüş olanları ayakta gezer suretinde gösterdikleri gibi aynen ben de o vakit gördüğüm insanları ayakta gezen cenazeler vaziyetinde gördüm. Hayalim dedi ki madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor ileride katiyen bu kabristana girecekleri girmiş gibi gör. Onlar da cenazelerdir geçiyorlar. Birden Kur'an-ı Hakim'in nuruyla ve Gans-ı Azam Şeyh Yeylani Hazretlerinin üşadıyla o hazin halet sürurlu ve neşeli bir vaziyete inkılap etti. Şöyle ki o hazin hale karşı Kur'an'dan gelen nur böyle ihtar etti ki senin Şimali Şarkide Kosturma'daki gurbetinde bir iki esir zabit dostun vardı. Bu dostların herhalde İstanbul'a gideceklerini biliyordun. sana birisi deseydi sen İstanbul'a mı gideceksin? Yoksa burada mı kalacaksın? Elbette zerre miktar aklın varsa İstanbul'a ferah ve sururla gitmesini kabul edecektin. Çünkü bin birden 999 ahbabın İstanbul'dadırlar. Burada bir iki tane kalmış. Onlar da oraya gidecekler. Senin için İstanbul'a gitmek hazin bir fırak, Elin bir iftirak değil. Hem de geldin memnun olmadın mı? O düşman memleketindeki pek karanlık uzun gecelerinden ve pek soğuk fırtına kışlarından kurtuldum Bu güzel dünya cenneti gibi İstanbul'a geldim. Aynen öyle de. Senin küçüklüğünden bu yaşına kadar. Sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kabristana göçmişler. Bu dünyada kalan bir iki dostun var onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatının firak değil misaldir. O ahbaplara kavuşmaktır. Onlar. Yani o ervah-ı bakiye Eskimiş yuvalarını toprak altında bırakıp bir kısmı yıldızlarda, bir kısmı alemi berzah tabakatında geziyorlar diye ihtar edildi. Evet bu hakikatı Kur'an ve iman o derece katı bir surette ispat etmiştir ki, bütün bütün kalpsiz, ruhsuz olmazsa veyahut galalık kalbini boğmamışsa görüyor gibi inanmak gerektir. Çünkü bu dünyayı hassis elva ve lütuf ve ihsanıyla, böyle tezyim edip hüklimane ve şefikane rububiyetini gösteren ve tohumlar gibi en ehemmiyetsiz, hizki şeyleri dahi muhafaza eden bir sani-i kerim ve rahim, masluatı içinde en mükemmel ve en cami en ehemmiyetli ve en çok sevdiği maslu olan insanı elbette ve bilbedare sureten göründüğü gibi böyle merhametsiz, akibetsiz idam etmez mahvetmez, zayi etmez belki bir çiftçinin toprağa serttiği tohumlar gibi başka bir hayatta sümbül vermek için Halik Rahim o sevgili masluğunu bir rahmet kapısı olan toprak altına muhakkaten atar. Haşiye bu hakikat iki kere iki dört eder derecesinde. Sa'ir risalelerde hususan onuncu ve yirmi dokuzuncu sözlerde ispat edilmiştir. İşte bu ihtar-ı Kur'an'ı aldıktan sonra o kabristan İstanbul'dan ziyade bana ünsiyetli oldu. Halvet ve uzlet Bana sohbet ve muaşeretten daha ziyade hoş geldi. Ben de Boğaz tarafındaki sarı yerde bir halvethane kendime buldum. gavs Azam, fethul ül ile bana bir usta ve tabip ve mürşit olduğu gibi i̇mam Rabbani de mektubatıyla bir enis, bir müşrik, bir koca hükmüne geçti. O vakit ihtiyarlığa girdiğimden ve medeniyetin ezbatından çekildiğimden ve hayat-ı sıyrıldığımdan pek çok memnun oldum. Allah'a şükrettim. İşte ey benim gibi ihtiyarlık içine giren ve ihtiyarlığın ihtarıyla vefatı çok da haddur eden zatlar. Kur'an'ın verdiği dersi iman nuruyla. ihtiyarlığı ve vefatı ve hastalığı hoş görmeliyiz. Belki bir ciyette sevmeliyiz. Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetler bir nimet bizde vardır. İhtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Nahoş bir şey varsa o da günahtır. de atlardır dalalettir. On birinci ricam. Esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca Tepesi'nde bir köşkte merhum birader Zadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatın hayat-ı dünyeviyeciyetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darul Hikmet'te mesleki i ilmiyeme münasip en bir tarzda. ne şi ille muvafakiyet vardı bana teveccüh eden hüsniyet ve şeref haddimden çok olsa idi mevkiince İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum hem her şeyim mükemmeldi merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki fedakar hem bir talebe hem hizmetkar hem katip hem evlad-ı maneviğimde rağbetli dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım saçımda sakalımda beyaz kılları gördüm Birden esarette Kosturma'daki camideki imtibahı ruhu yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medarı saadet-i dünyeviye zannettiğim halatı esbabı tetkike başladım. Hangisini tetkik ettimse baktım küçülüktür, alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-i dünyeviyeden bir ürkmek geldi. kalbime dedim. Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıptayla bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divanemi oluyorum ki bu dünya periz insanları divane görüyorum? Her neyse. Ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibah en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım. nihayet acizde gördüm. O vakit beka isteyen ve bekate ve hümiyle fanileri müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki, Madem cismel faniyim, bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Benim derdime çare bulacak bir baki sermedi. Bir kadir-i ezeli lazım diyerek taharrüye başladım. O vakit her şeyden evvel, eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip, bir keselli bir rica aramaya başladım. Muad Teessüf o vakte kadar ulûm-ü felsefeyi, ulûm-ü İslamiye ile beraber havsalıma doldurup, o ulûm-ü felsefeyi pek yanlış olarak maden-i tekemmül ve medar-i tenevvür zannetmiştim. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat-ı maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmet-i kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Ez cümle. Fünunu hikmetten gelen zulümat ruhiye, ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım, nur aradım. O meselelerde nur bulamadım, tenefes edemedim. Ta Kur'an-ı Hakim'den gelen La İlahe İllâhu cümlesiyle, ders verilen tevhid gayet parlak bir nur olarak. Bütün o zulümatı dağıttı, rahatla nefes aldım. فقط nefisle للشيطان، أهل dalalet ve الفلسفة felsefeden aldıkları derse الاستياء هذا. akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye billahi إلهام. قلب المزافريتيين يتجلّن. neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış, onlara رسائل edip burada yalnız binde في muzafferiyeti kalbiyeyi göstermek için binler birhandan bir tek من beyan edeceğim. Ta ki Gençliğinde hikmete i ecnebiye veya finun medeniye namı altındaki kısmen balalet kısmen malayaniyet meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini çımartmış, bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın, tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun şöyle ki, ulum-u felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki, bu kainattaki eşyanın tabiatıyla, bu mevcudata müdahaleleri var, her şey bir sebebe bakar, Meyveyi ağaçtan, hubblevati topraktan istemeli. En cüzi, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? O vakit nuru Kur'an ile, sırrı tevhid şu gelecek surette intikaf etti, kalbim o mütevellif nefsime dedi. En cüzi ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya, bütün bu kainat halikinin kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbat ise bir terdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz ve en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hırkat en büyüğünden daha büyük olur. Sinek tavuktan sanatça ileri geçmezse de geri de kalmaz. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütün esbabı maddiyeye taksim edilecek veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi bu şık vaciptir. Çünkü bir tek zata yani bir kadir-i ezeliye verirse, madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor. Ve madem ilminde her şeyin miktarı ta ediyor. Ve madem bir müşahede, her vakit hiçten nihayetsiz suhuletle, nihayetsiz sanatlı maslular vücuda geliyor. Ve madem o kadir-i alimin bir kibret çakar gibi, emrikün feyekûn ile, hangi şey olursa olsun icat edebildiğini, hatsiz kuvvetli delillerle çok risalelerde beyan ettiğimiz ve hususan 20. mektup ve 23. lamanın ahirinde ispat edildiği gibi hadsiz bir kudreti var. Elbette bir müsaade görülen harikulade suhulet ve kolaylık o ihartay ilmiyeden ve azamet-i kudretten geliyor. Mesela, nasıl ki göze görülmeyen eczalı bir mürekkeple yazılan bir kitaba, O yazıyı göstermeye mahsus bir eczan sürülse, o koca kitap birden her bir göze vücudunu gösterip kendini okutturur. Aynen öyle de. O Kadir-i ilmi ilm her şeyin suret mahsusası bir miktar muayyenle taayyün ediyor. O kadir mutlak. Mutlak, kün feyekûn ile, o hassiz kudretiyle ve nafiz iradesiyle, o yazıya sürülen eczan gibi gayet kolay ve suretle kudretin bir cilvesi olan kuvvetini, o mahiyeti ilmiyeye sürer. O şeye vücudu harici verir. Göze gösterir. Nukuşu hikmetini okutturur. Eğer bütün eşya birden o kadir-i ezeliyye ve alim-i külli şeye verilmezse o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu dünyanın ekser nevilerinden hususi bir mizanla toplamak lazım gelmekle beraber. O küçük sineğin vücudunda çalışan zerdeler o sineğin sırt-ı sılkatını ve kemal-i sanatını Bütün dekaitiyle bilmekle olabilir. Çünkü esnav-ı tabiiyyeyle, esnav-ı maddiye, bilbedahe ve umum ehl-i aklın ittifakıyla hiçten icat edemez. Öyleyse her halde onlar icat etse elbette toplayacak. Madem toplayacak, hangi zihayat olursa olsun ekser anası ve envaından numuneler içinde vardır. Adeta kainatın bir hülasası bir çekirdeği hükümündedir. Elbette. O halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan, bir zihayatı bütün ruh zeminden, ince elekle eleyip ve en hassas bir mizanla ölçüp toplattırmak lazım geliyor. Ve madem esbabı tabiye cahildir, camittir, bir ilmi yoktur ki bir plan, bir fihriste, bir model, bir program takdir etsin. Ona göre maneviyi kalıba giren zerratı eritip döksün, ta dağılmasın, intizamını bozmasın. Halbuki Her şeyin şekli, heyeti, hatsiz tarzlarda olabildiği için, hatsiz, hatta hesaba gelmez eşkeller, miktarlar içinde bir tek şekil ve miktarda, sel gibi akan anasının zerreleri dağılmayarak, muntazam, miktarsız, kalıpsız, birbiri üstünde, kitle halinde durdurmak. Ve zihayata muntazam bir vücut vermek, ne derece imkandan, ihtimalden, akıldan uzak olduğu görünüyor. Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür. Evet bu hakikate binaen innellezine teduun min dunillah le yahluku zabaaban ve le echtemuuu le yani Allah'tan başka bütün çağırdığınız ve ibadet ettiğiniz şeyler toplansalar bir sineği halk edemezler. Bu ayet hazimenin süyliyle bütün esbab-ı maddiye toplansa onların ihtiyarları da olsa bir tek sineğin vücudunu ve o vücudun cihazatını mizanı mahsusla toplayamazlar. Toplasalar da o vücudun ay genesinde durduramazlar. Durdursalar da daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çalışan zerratı muntazaman çalıştıramazlar. Öyleyse bilbedahe esbab bu eşraya sahip çıkamazlar. Demek sahibi hakikiler başkadır. Evet, öyle bir sahibi hakikiler var ki Mahlukunuzu ve varlığınızı إلا tek nefsin vâhide. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi gibidir. Ayetinin sırrıyla. bütün zemin yüzündeki zihayatı bir sineğin ihyas kadar kolay yapar. Bir baharı bir tefecik kolaylığında icat eder. Çünkü toplamaya muhtaç değil. Emrikün fekuna malik olduğundan ve her baharda hassiz mevcudat-ı bahariyenin madde-i unsuriyesinden başka haksız sıfat ve ahval ve eşkellerini hiçten icat ettiğinden ve inminde her şeyin planı, modeli, fiil listesi ve programı taayyum ettiğinden ve bütün zerrat onun ilim ve kudreti dairesinde hareket ettiklerinden kibrit çakar gibi her şeyi nihayet kolaylıkla icat eder ve hiçbir şey zerre miktar hareketini şaşırmaz seyyarat muti bir ordusu olduğu gibi Zerrat dahi muntazam bir ordusu hükmüne geçer. Madem o kudreti ezeliye istinaden hareket ediyorlar ve o ilme i ezeliğinin çalışıyorlar, işte o eserler o kudrete göre vücuda gelir. Yoksa o küçük, ehemmiyetsiz şahsiyetlerine bakmakla o eserler küçülmez. O kudrete intisap kuvvetiyle bir sinek bir memrudu gebertir. Karınca firavunun sarayını harap eder. zerre gibi küçük çam tohumu, dağ gibi koca bir çam ağacının yükünü omuzunda taşıyor. Bu hakikati çok risalelerde ispat ettiğimiz gibi, nasıl ki bir nefer askerlik vesikasıyla, padişah-ı noktasında yüz bin defa kendi kuvvetinden fazla bir şahı esir etmek gibi eserlere maskar olur. Öyle de her şey o kudret-i eziliyeye imtisabıyla yüz bin defa esbab-ı tabiiyyenin fevkinde mucizat sanata mezhar olabilir. En hasıl. Her şeyin nihayet derecede hem sanatlı hem suhletli vücudu gösteriyor ki muhit bir ilim sahibi olan bir kadiri ezeliğinin eseridir. Yoksa yüz bin muhal içinde değil vücuda gelmek belki imkan dairesinden çıkıp imtina dairesine girecek. Ve mümkün suretinden çıkıp mümteni mahiyetine girecek. Ve hiçbir şey vücuda gelmeyecek. Belki de vücuda gelmesi muhal olacaktır. İşte bu gayet ince ve gayet kuvvetli ve gayet derin ve gayet zahir bir bürhamla şeytanın muhakkak bir şakirdi ve ehl-i dalaletin ve ehl-i felsefenin bir vekili olan nefsim sustu ve lillahilhamd tam imana geldi ve dedi ki ''Evet bana öyle bir halık ve Rabb lazım ki en küçük hatıratı kalbimi ve en hafini ağzımı bilecek ve en gizli ihtiyacı ruhumu yerine getirdiği gibi.'' ...bana saadet vermek için... ...koca dünyayı ahirete tedbir edecek. Ve bu dünyayı kaldırıp... ...ahireti yerine kuracak. Hem sineği halk ettiği gibi... ...semavatı da icat edecek. Hem güneşi semanın yüzüne bir göz... ...olarak çaktığı gibi bir zerreyi de... ...göz bebeğimde yerleştirecek... ...bir kudrete malik olsun. Yoksa... ...sineği kalk edemeyen... fatırat kalbime müdahale edemez. niyaz ruhum ruhumu işitemez. Semavatı kalk edemeyen... saadet-i ebediyeyi bana veremez. Öyleyse benim Rabbim odur ki hem hatırat-ı kalbimi ıslah eder, hem cev ve havayı bulutlarla bir saatte doldurup boşalttığı gibi dünyayı ahirete teddil edip cenneti yapıp kapısını bana açar. Haydi gir der. İşte ey nefsim gibi bedbahtlık neticesinde bir kısım ömrünü nursuz, fensefi ve ecnebi fünununa sarf eden ihtiyar kardeşlerim. Kur'an'ın nisanındaki mütemadiyen, la ilahe illahu terman-ı kutsiyesinden ne kadar kuvvetli ve ne kadar hakikatli ve hiçbir cihette sarsılmaz ve zedelenmez ve tagayyür etmez kutsi bir rükm-i imanı anlayınız ki nasıl bütün manevi zulümatı dağıtır ve manevi yaraları tedavi eder? Bu uzun macerayı ihtiyarlığımın rica kapları içinde derci adeta ihtiyarımla olmadı, istemiyordum. Belki usandıracak diye çekiniyordum. Fakat bana yazdırıldı diyebilirim. Her neyse sadebe dönüyorum. Saç ve sakalımdaki beyaz kıllarım ve bir vefadarın sadaketsizliği neticesinde o şaşalı ve zahiren tatlı ve süslü İstanbul'un hayat dünyeviyesinin ezvakından bana bir nefret geldi. Nefis, meftun olduğu ezvakın yerinde manevi ezvak aradı. Bu ehl-i gafletin nazarında soğuk ve ağır ve nahoş görünen ihtiyarlıkta bir teselli, bir nur istedi. Felillahilhamd. Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür olsun. Bütün o hakikatsiz, tatsız, akibetsiz, ezrak-ı dünyeviye yerine, hakiki, daimi ve tatlı ezrak-ı imaniyeyi La İlahe İllâhu'da ve nur tevhidde bulduğum gibi. ehl gafletin nazarında soğuk ve sakil görünen ihtiyarlığı, o nur tevhidle çok hafif, ...ve hararetli ve nurlu gördüm. Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem sizlerde iman var... ...ve madem imanı ışıklandıran... ...ve inkişaf ettiren... ...namaz ve niyaz var... ...ihtiyarlığınızla ebedi bir gençlik... ...nazarıyla dıkabilirsiniz. Çünkü onunla ebedi bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki soğuk ve sıkil... ...ve çirkin ve zulmetli... ...ve elemli olan ihtiyarlık ise... ehl dalaletin ihtiyarlıklarıdır... Belki de onların gençlikleridir. Onları ağlamalı. Onlar va esefa va hasretha demeli. Sizler ey muhterem iman ihtiyarlar. Elhamdülillahi ala külli hal deyip mesrurane şükretmelisiniz. On ikinci rica. Bir zaman Isparta vilayetinin Varna nahiyesinde neti namı altında işkenceli bir esaretle yalnız ve kimsesiz bir köyde ihtilattan ve muhabereden men edilmiş bir vaziyette, hem hastalık, hem ihtiyarlık, hem gurbet içinde gayet perişan bir haldeyken, Cenab-ı Hak kemal merhametinden Kur'an-ı Hakim'in nüktelerine, sırlana dair benim için medar-ı teselli bir nur ihsan etmişti. Onunla o acı, elim, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Vatanımı, ahbabımı, akaribimi unutabiliyordum. Fakat ma mahasretâ. Birisini unutamıyordum. O da hem birader zaten hem manevi evladım hem en fedakar talebem hem en cesur bir arkadaşım olan merhum idi. 6-7 sene evvel benden ayrılmıştı. Ne o benim yerimi biliyor ki yardıma koşsun teselli versin ve ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla muhaber edeyim, dertleşeyim. Benim bu ihtiyarlık vaziyete zamanında öyle fedakar sadık birisi bana lazımdı. Sonra birden birisi bana bir mektup verdi. Mektubu açtım gördüm ki, Abdurrahman'ın mahiyetini tam gösterir bir tarzda bir mektup ki, o mektubun bir kısmı 27. mektubun fıkraları içinde üç zahir kerameti gösterir bir tarzda derci demiştir. O mektup beni çok ağlattırmış ve el anda ağlattırıyor. Merhum Abdurrahman o mektupla pek ciddi ve samimi bir surette dünyanın ezvakından nefret ettiğini, Ve en büyük maksadı bana yetişip, küçüklüğünde benim ona baktığım gibi o da ihtiyarlığımda bana hizmet etmekti. Hem dünyada benim hakiki vazifem olan meşri esrar-ı yede, muktedir kalemiyle bana yardım etmekti. Hatta mektubunda yazıyordu. 20-30 Risale'yi bana gönder, her birisinden 20-30 müzha yazıp ve yazdıracağım diyordu. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Daha derecesinde zekaya malik. Ve hakiki evladın çok fevkinde bir sadakat ve irtibatla bana hizmet edecek böyle cesur bir talebemi buldum diye... ...o işkenceli esareti, o kimsesizliği, o gurbeti, o ihtiyarlığı unuttum. O mektuptan evvel imanı bil ahirete dair tap ettirdiğim 10. sözün bir nüshası eline geçmişti. Dünya o Risale ona bir tiryak idi ki 6-7 sene zarfında aldığı bütün manevi yaralarını tedavi etti. Gayet kuvvetli ve parlak bir imanla... ecelini bekliyor gibi bana o mektubu yazmış. Bir iki ay sonra Abdurrahman vasıtasıyla yine Mesudane bir hayat-ı dünyeviye geçirmek tasavvurundayken vah hasret ha, Birden onun vefat haberini aldım. Bu haber o derece beni saçtı ki beş senedir daha o tesir altındayım. O vakit bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığım, on derece onların fevkinde bana bir firkat bir dikkat, bir hüzün verdi. Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da, baki kalan öteki yarı dünyam da vefat etti gördüm. Dünyadan bütün bütün alakam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı, hem dünyadaki vazife-i yemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerime geçecek bir hayrun halef ve hem de Bu dünyada en fedakar bir medar teselli, bir arkadaşım olabilirdi. Ve en zeki bir talebem, bir muhatap ve risale Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet, insaniyet itibarıyla böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok bir katlidir yandırıyor. Gerçi zahiren tahammüle çalışıyordum. Fakat ruhumda şiddetli fırtına vardı. Eğer ara sıra Kur'an'ın nurundan gelen teselli teskin etmeseydi... Benim için dayanmak mümkün olamayacaktı. O zaman varla derelerine, dağlarına yalnız gidip geziyordum. Hali yerlerde oturup o teessürat-ı hazine içimde. eski zamanda Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim mesudane hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe o ihtiyarlık ve gurbetin verdiği sürat-ı mukavemetimi kırıyordu. Birden kulli şeyin halikum illa vejheh Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna, hüküm ona aittir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Ayet-i Kusriye'nin sırrı inkişaf etti. Bana ya bâki entel bâki, ya bâki entel bâki dedirtti. Ve onunla hakiki teselli verdi. Evet, ben o halî derede, o hazîm halette bu ayet-i Kusriye'nin sırrıyla Milkat sünne risalesinde işaret edildiği gibi kendimi üç büyük cenaze başında gördüm. Biri 55 yaşıma kadar 55 ölmüş ve hayatı ömrümde defnedilmiş. Saitlerin kabri üstünde bir mezar taşı olarak kendimi gördüm. İkinci cenaze. Zaman Adem'den Aleyhisselam beri benim hem cinsim ve nev'im vefat edip mazik kabrinde defnedilmiş olan ...o büyük cenazenin başında... ...mezar taşı hükmünde olan... ...bu asrın yüzünde gezer... ...karınca gibi küçük bir zihaya suretinde... ...kendimi gördüm. Üçüncü cenaze ise... ...insanlar gibi her sene dünya yüzünde... ...seyyar bir dünyanın vefatıyla... ...büyük dünyada bu ayetin sırrıyla... ...vefat edeceği... ...hayalimin önünde tecessüm etti. İşte Abdurrahman'ın... ...vefatının hüznünden gelen... ...bu dehşetli manayı... ...bütün bütün aydınlattıracak... Do hakiki teselli ve sönmez nur verecek bu ayet-i kerime manayı işaretiyle imdadı yetişti. Fe in tevallav fa kul hasbiyallahu la ilaha illahu alayhi tevekkelt ve hu rabbul arşil azim. Ey sen dandan yüz çevirecek olurlarsa de ki Allah bana yeter. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ben ona tevekkül ettim. Yüce, aşkın Rabbide odur. Evet bu ayet bildirdi ki... ...madem Cenab-ı Hak var... ...o her şeye bedeldir. Madem o bakidir... ...elbette o kafidir. Bir tek cilve-i inayeti... ...bütün dünya yerini tutar. Ve bir cilve-i nuru... ...meskül üç büyük cenazeye... ...manevi hayat verir. Cenazeler olmadığını... ...belki vazifelerini bitirmiş... başta alemlere gitmiş olduklarını gösteriyor. Üçüncü lemada... ...bu sırrın izahı geçtiğinden... Ona iktifaen burada yalnız benim ki kullu şeyin halikum illa veche. Her şey helak olup gidicidir. Ona dapan yüzü müstesna. İla ahir ayetinin mealini gösterelim. 2 defa ya baki entel baki. Ya baki entel baki. Binaayet elim o hasin haletten kurtardı şöyle ki. 1. defa ya baki entel baki dedim. Dünya ve dünyadaki Abdurrahman gibi hassiz alakalar olduğum ahbapların zevalinden ve rabıtaların kopmasından neşret eden hassiz manevi yaralar içinde bir ameliyat cerrahiyenininde bir tedavi başladı. İkinci defa ya baki, entel baki cümlesi. Bütün o hassiz manevi yaralara hem merhem hem tibyak oldu. Yani sen bakisin giden gitsin, sen yetersin. Madem sen bakisin, zeval bulan her şeye bedel bir cilve-i rahmetin kafidir. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile intisabını bilen ve sırrı İslamiyetle o intisaba göre hareket eden insana her şey var. Fena ve zeval. Melek ve adem bir perdedir, bir tazelenmektir. Ayrı ayrı menzillerde gezmek hükmündedir diye düşünüp tamamıyla o hirkatli, kirkatli, hazin, elin, karanlıklı, dehşetli halet ruhaniye. Sürurlu, neşeli, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete imkılap etti. Lisanım ve kalbim, belki lisanı hal ile bütün zerratı vücudum, elhamdülillah dediler. İşte o cilve-i rahmetin binden bir cüvü şudur ki ben o hüzüncahım olan dereden ve o hüzün engez haletten Barna'ya döndüm. Baktım ki Kule önlü Mustafa namında bir genç, benden ilmi hale ait abdans ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş. O vakit misafirleri kabul etmediğim halde, onun ruhundaki ihlas ve ileride Risale-i Nur'a edeceği kıymettar hizmeti. Haşiye, işte o Mustafa'nın küçük kardeşi olan küçük Ali, kendi güzel sıhhatli kalemiyle 700'den ziyade Nur risalelerini yazmakla, tamamıyla bir fiil bir Abdurrahman olduğu gibi, müteaddik Abdurrahmanları da yetiştirdi. Güya is kadlel vuku ile, ruhum o gencin ruhunda okudu, onu geriye çevirmedim, kabul ettim. Haşiye, el hak o yalnız kabule değil, belki istikbale layık olduğunu gösterdi. Risale-i Nur'un birinci şakirdi Mustafa'nın istikbale liyakatine dair üstadımın hükmünü tasdik eden bir hadise. Kurban arafesinden bir gün evvel üstadım gezmeye gidecekti. At getirmek üzere beni gönderdiği zaman üstadıma dedim. Sen aşağıya inme. Ben kapıyı arkasından örtüp odunluktan çıkacağım. Üstadım hayır dedi. Sen kapıdan çık diyerek aşağıya indi. Ben kapıdan çıktıktan sonra kapıyı arkasından sürgüledi ben gittim. Kendisi de yukarıya çıktı sonra yatmış. Bir müddet sonra kule önlü Mustafa Hacı Osman'la beraber gelmişler. Üstadım hiç kimseyi kabul etmiyordu ve etmeyecekti. Hususen o vakit iki adamı beraber hiç yanına almaz geri çevirirdi. Halbuki bu makamda bahsedilen kardeşimiz Kule Önlü Mustafa, Hacı Osman'la gelince kapı dünya lisanı hal ile ona demiş ki, Üstadım seni kabul etmeyecek, fakat ben sana açılacağım diyerek arkasından sürgülenmiş kapı kendi kendine Mustafa'ya açılmış. Demek üstadımın onun hakkında, ...Mustafa istikbale layıktır diye söylediği sözü istikbal gösterdiği gibi. Kapı da buna şahit olmuştur. Hüsrev evet, Hüsrev'in yazdığı doğrudur, tasdik ediyorum. Kapı bu mübarek Mustafa'yı benim bedelime hem istikbal etti hem de kabul etti Said Nursi. Sonra tebeygün etti ki, risale hizmetinde ve benden sonra hayrul halef olarak... Bir varis hakiki vazifesini tam yerine getirecek olan Abdurrahman yerine Cenab-ı Hak Mustafa'yı numune olarak bana göndermiş ki senden bir Abdurrahman aldım. Mukabilinde bu gördüğün Mustafa gibi 30 Abdurrahman o vazife-i diniyede sana hem talebe hem biraderzade hem evlad-ı manevi hem kardeş hem fedakar arkadaş vereceğim. Evet, lillahi hamd. 30 Abdurrahmanı verdi o vakittedim. Ey ağlatan kalbim! Madem bu numuneyi gördün ve onunla o manevi yaraların en mühimini tedavi etti, sair bütün seni müteessir eden yaraları da tedavi edeceğine kanaatın gelmelidir. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zamanında gayet sevdiği evladını veya akrabasını kaybeden ve beline yüklenmiş ihtiyarlığın ağır yüküyle beraber şiraktan gelen ağır gamları da başına yüklenen ihtiyar kardeşler ve ihtiyar hemşireler. Benim vaziyetimi anladınız ki sizinkinden çok şiddetli iken madem böyle bir ayet-i kerime tedavi etti, şifa verdi. Elbette Kur'an-ı Hakim'in eczahane kusiyesinde umum dertlerinize şifa verecek ilaçlar vardır. Eğer iman ile ona müracaat edip ve ibadetle o ilaçları istimal etseniz beninizde ve başınızdaki o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. Bu medhasın uzun yazılmasının sırrı ise merhum Abdurrahman'a ziyade dua-i rahmet ettirmek düşüncesidir. Sizi usandırmasın. Hem sizi belki ziyade müteellim edecek en acıklı ve nefret verip ürkütecek en dehşetli yaramı gayet nahuş. Elim bir surette size göstermekten maksadım Kur'an-ı Hakim'in kutsi tiryakı ne derece harikulane bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu göstermektir. 13. rica Haşiye latif bir tevafuttur ki bu 13. ricanın bahsettiği medrese hadisesi 13 sene evvel oldu. Bu ricada sergüzeşli hayatımın mühim bir levhasından bahsedeceğimden herhalde bir derece uzun olacak usanmamanızı ve gücenmemenizi arzu ediyorum. Harbi de Rusul esaretinden kurtulduktan sonra İstanbul'da 2-3 sene Darül Hikmet'te Hizmet-i beni orada durdurdu. Sonra Kur'an-ı Hakim'in irşadıyla ve Gavs-ı Azam'ın himmetiyle ve ihtiyarlığın intibahıyla İstanbul'daki hayat-ı medeniyeden usanç ve şahşalı hayat-ı bir nefret geldi. Da üstüne tabir edilen içtiyat-ı vatan hissi beni vatanıma sevk etti. Madem öleceğim, vatanımda öleyim diye vana gittim. Her şeyden evvel Van'da hor, hor denilen medresemin ziyaretine gittim. Baktım ki sair Van haneleri gibi onu da Rus istilasında Ermeniler yapmışlardı. Van'ın meşhur kalesi ki dal gibi yekpare taştan ibarettir. Benim medresem onun tam altında ve ona tam bitişiktir. Benim terk ettiğim 7-8 sene evvel o medresemdeki hakikaten dost, kardeş, eniş talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. o fedakar arkadaşlarımın bir kısmı hakiki şehit, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehit olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım. Ve kalenin ta medresenin üstündeki iki minare yüksekliğinde medreseye Nazır Tepesi'ne çıktım, oturdum. 7-8 sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için beni o zaman da hayli gezdirdi. Etrafı kimse yoktu ki beni o hayalden çevirsin ve o zaman daha çeksin. Çünkü yalnızdım. 7-8 sene zarfında gözümü açtıkça bir asır zaman geçmiş kadar bir tahavvulat görüyordum. Baktım ki benim medresemin etrafındaki şehir içi, kale dibi mevkii, bütün baştan aşağıya kadar yandırılmış, tahrip edilmiş. Evvelki gördüğümden şimdiki gördüğüme güya 200 sene sonra dünyaya gelip, Öyle hazin nazarına baktım. O hanelerdeki adamların çoğuyla doz ve asbap idim. Kırsma azamı Allah rahmet etsin. Muhacerek ile vefat etmişler. Gurbette perişan olmuşlardı. Hem Ermeni mahallesinden başka Van'ın bütün Müslümanlarının haneleri tahrip edilmiş gördüm. Benim kalbim en derinden sızladı. O kadar dikkatime dokundu ki binler gözüm olsaydı beraber ağlayacaktı. Ben gurbetten vatanıma döndüm. Gurbetten kurtuldum zannediyordum. Va sefa gurbetin en dehşetlisini vatanımda gördüm. 12. ricada bahsi geçen Abdurrahman gibi ruhumla pek alakadar güzel talebelerimi, dostlarımı kabirde ve o ahbapların yerlerini harabe zaharı gördüm. Eskiden beri hatırımda olan bir zatın bir fıkrası vardı. Tam manasını göremiyordum. O hazin levha karşısında tam manasını gördüm. Fıkra budur. Lev la müfarekatul ahbab ma vacedet lehel munaya ila ervahina sübüla. Yani eğer dostlardan müfarekat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin, alsın. Demek en ziyade insanı öldüren ahbattan farkattır. Evet hiçbir şey beni o vaziyet kadar yandırmamış, ağırtmamış. Eğer Kur'an'dan, imandan medet gelmeseydi, o dam, o keder, o hüzün ruhumu uçuracak gibi tesirat yapacaktı. Eskiden beri şairler şiirlerinde ahbaplarıyla görüştükleri menzillerin mürur zamanla harabegahlarını ağlamışlar. Bunun en kir katli levasını da ben gözümle gördüm. 200 sene sonra gayet sevdiği dostların mahal ikametine uğrayan bir adamın hüznüyle, Ham ruhum hem kalbim gözüme yardım edip ağladılar. O vakit gözümün önünde harabezara dönmüş yerlerin gayet mamur ve şenlikli ve neşeli ve sururlu bir surette bulunduğu zaman 20 seneye yakın en tatlı bir hayatta tedris ile kıymetdar talebelerimle geçirdiğim hayatımın o şirin sefahatı birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek Sonra vefat edip gider tarzında hayali gözümün önünde epey zaman devam etti. O vakit ehli dünyanın haline çok da acıb ettim. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Çünkü o vaziyet dünyanın tam fani olduğunu ve insanlar da içinde misafir bulunduğunu bilbedahi gösterdi. Ehli hakikatın mütemadiyen dünya gaddardır, mekkardır, fenadır, aldanmayınız demeleri ne kadar doğru olduğunu gözümle gördüm. Hem insan nasıl cismiyle, hanesiyle alakadardır. Öyle de kasabasıyla, memleketiyle, belki dünyasıyla alakadar olduğunu kendim de gördüm. Çünkü ben vücudun itibarıyla ihtiyarlık dikkatinden iki gözümle ağlarken, medresemin yalnız ihtiyarlığı değil. Belki vefatından dolayı on gözle ağlamak istiyordum ve o şirin vatanımın yara ölmesiyle yüz gözle ağlamaya ihtiyacım vardı. Rivayet-i de vardır ki. Her sabah bir melaike çağırıyor. لِدُوا لِلْمَوْتِ وَبْنُوا لِلْخَرَابِ Yani ölmek için tevellüt edip dünyaya gelirsiniz. Harap olmak için binalar yapıyorsunuz diyor. İşte bu hakikati kulağımda değil, gözümle işitiyordum. Evet o vaziyetim o vakit beni nasıl ağlattırmış. On senedir hayalim o vaziyete uğradıkça yine ağlıyor. Evet binler sene yaşamış o ihtiyar kalenin başındaki menzillerin harap olması... Ve onun altındaki şehrin sekiz sene zarfında sekiz yüz sene kadar ihtiyarlanması ve kale altındaki gayet hayatlar ve mecmai ahbabı olan medresemin vefatı umum Osmanlı Devleti'nde bütün medreselerin vefatını gösteren, cenazesinin manevi azametini işareten koca Van kalasının yekpare taşı ona bir mezar taşı olmuş. Adeta o medresedeki sekiz sene evvel benimle beraber bulunan merhum talebelerim kabirlerinde benimle beraber ağlıyorlar. Belki o kasabanın harabe duvarları, dağılmış kışları benimle beraber ağlıyorlar. Ve onları ağlıyor gibi gördüm. Ben o vakit anladım ki, vatanımdaki bu gurbete dayanamayacağım. Ya ben de kabire onların yanına gitmeliyim veyahut dağda bir mağaraya çekilip ecelimi orada beklemeliyim diye düşündüm. Dedim. Madem dünyada böyle tahammül edilmez, sabır şirken, mukavemet sus, yandırıcı kirkatlar var. Elbette mevd hayata racildir. Hayatın bu ağır vaziyeti çekilir dertlerden değildir. O vakit cihat-ı denilen altı cihete nazar gezdirdim. Karanlıklı gördüm. O şiddet-i teessürden gelen gaflet bana dünyayı korkunç, boş, hali, başıma yıkılacak bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalara karşı bir noktayı istinat ararken ve ruhta ebede kadar uzanan hassiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istinad taharrü ederken ve o hadsiz firak ve iftiraktan ve tahrib ve vefattan gelen hüzün ve gama karşı tesellip etmekken birden Kur'an-ı Mucizül Beyanın Sebbaha lillahi ma ard ve huvel azizul hakim lehu mülkü ssemavati ard yüce tenik ruhu ana kul şeyin kadir göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır göklerin ve yerin mülkü ona aittir hayatı da ölümü de o verir onun kudreti her şeye yeter ayetinin hakikati tecelli etti O dikkatli, firkatli, dehşetli, hüzünlü hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Baktım ki meyvedar ağaçların başlarındaki meyveleri tebessüm eder bir tarzda bana bakıyorlar. Bize de dikkat et, yalnız harabezara bakıp durma diyorlardı. Bu ayet-i kerimenin hakikati böyle iftar ediyordu ki, Van sahrasının sayfasında misafir olan insanların eliyle yazılan ve şehir suretini alan suni bir mektubun, Rus istirası denilen dehşetli bir sel belasına düşüp silinmesi neden seni bu kadar müteessir ediyor? Asıl Malik Hakiki ve her şeyin sahibi ve Rabbi olan karşı ı Ezeli'ye bak ki, bu Van sayfasında meklubatı keman-ı ile eski zamanda gördüğün vaziyeti yine devam edip yazılıyorlar. O yerler boş, harap, hali kalmış diye ağlamaların Malik Hakiki'sinden gaflet, Ve insanları misafir tasavvur etmemekten ve malik de etmek yanlışından ileri geliyor. Fakat o yanlıştan ve o yakıcı vaziyetten bir hakikat kapısı açıldı. Ve o hakikati tam kabul etmeye nefis hazırlandı. Evet nasıl ki bir demir ateşe sokulur, ta yumuşasın, güzel ve menfaatlar bir şekil verilsin, öyle de. O hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu, nefsini yumuşattı. Kur'an-ı Murcizül Beyan, meskur ayetin hakikatıyla, hakaiki imaniyenin feyzini tam ona gösterdi, kabul ettirdi. Evet, lillahilhamd. Şu ayetin hakikati iman feyziyle, yirminci mektup gibi risalelerde katli ispat ettiğimiz gibi, herkesin kuvvet-i imaniyesi nispetinde inkişaf eden öyle bir noktayı istinad ruha ve kalbe verdi ki o vaziyetin dehşetinden yüz derece ziyade korkunç, zararlı musibetlere karşı gelebilir bir kuvveti imanı billah'dan verdi. Ve şöyle iftar ki, senin halikın olan şu memleketin malik hakikisinin emrine her şeyin sahardır. Her şeyin dizgini onun elindedir. Ona imtisadım yeter. O halikıma dayanıp tanıdıktan sonra düşman suretini alan bütün şeyler düşmanlıklarını terk ettiler. Ağlattıran hazin haller beni ...neşelendirmeye başladılar. Hem çok risalelerde... ...katli birhanlarla da ispat ettiğimiz gibi... ...o hassiz arzulara karşı... iman bir ahiretten gelen... ...nur ile öyle bir noktayı... ...istimdak verdi ki... ...değil küçücük ve muvakkat... ...kısa dünyevi ahbaplara karşı... ...arzu ve rabıtalarıma... ...belki ebedül abatta, âle mübetada... ...saadet-i ebediyede... ...hassiz uzun arzularıma... ...kafi gelebilir bir nokta istimdak verdi... Çünkü bir cilve rahmetiyle muhakkak bir misafirhanesi olan bu dünyanın bir menzili olan şu zemin yüzünde. O misafirlerini bir iki saat sevindirmek için bahar sofrasında hat ve hesaba gelmez sanatlı şeyin nimetlerini her baharda ihsan edip bir kahvaltı hükmünde o misafirleri yedirdikten sonra mesken-i ebedilerinde sekiz daimi cenneti hadsiz bir zamanda hadsiz elva nimetiyle doldurup İbadını ihsan eden, bir Rahman-ı Rahim'in rahmetine iman ile istinad edip imtisabını bilen. Elbette öyle bir noktayı istimdak bulur ki, en edna derecesi fessiz ebedi emellere medet verip idame eder. Hem o ayetin hakikatıyla, imanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette tecelli etti ki, o zulümatlı olan cihad sitteyi gündüz gibi aydınlattırdı. Çünkü bu medresen ve bu şehirde, talede ve dostlarımın arkalarında kalıp ağlamak vaziyetini şöyle aydınlattırdı ki, ahbabın gittikleri alem karanlıklı değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler, yine görüşeceksiniz diye iftihar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları bulacağımı ifham etti. Evet, ilham Hem vefat eden Van medresesini İsparta medresesiyle ihya edip, Oradaki ahbapları dahi daha çok, daha kıymetler talebeler ve ahbaplarla manen ihya etti. Hem bildirdi ki, dünya boş, hali olmadığını ve harap olmuş bir memleket suretini yanlış tasavvur ettiğimi, belki maliki hakiki hikmetinin ikizasıyla sunu iyi insanların levhasını değiştiriyor, mektubunu tazelendiriyor. Bir ağacın bir kısım meyvelerini kopardıkça yerine yine başka meyvelerin geldiği gibi nevi beşerde? Bu zeval ve tırak dahi bir teceddüttür, tazelenmektir. İman noktasında ahdapısızlıktan gelen el imane bir hüzün değil. Belki başka, güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen lezizhane bir hüzün veren bir tazelenmektir. Hem o dehşetli vaziyetten, kainatın mevcudatının karanlıklı görünen yüzünü aydınlattı. Ben de o vakit o halete şükretmek istedim. Orabii şu fikra geldi tam o hakikati tasvir etti şöyle ki dedi Elhamdülillahi ala nuril imanil musaffire ma yutefehmu ajaneb a'daen anbaata muwahshin ithaman baqin evidda isvanen ahya'a munesina murahhasin mesrurina zekirin mesbihin yani o şiddetli haletin tesirinden gelen gafletle kainatın mevcudatı bir kısmı düşman ve eknebi Haşiye yani zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş gibi. Bir kısmı müthiş cenazeler. Diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde gafil nefsime tevehümle gösterilen bu korkunç levhayı. Nuru imanla aynı el yakın gördüm ki o ecnebi düşman görünenler birer dost kardeştirler. Ve o müthiş cenazeler ise kısmen hayatlar ve ünsiyetkar ve kısmen vazifeden terhis edilenlerdir. Ve o ağlayan yetimlerin vaveylaları ise zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu, nur imanla gördüğümden o hassiz nimetlerin menbaa olan imanı bana veren Halik-i Zülcelal'e hassiz hamd ediyorum. Ve bu dünyada, bu dünya kadar büyük hususi dünyamdaki bütün mevcudatı hamd ve tesbihat-ı ilahiyede tasavvur, ve niyetimle istimal etmek bir hakkın olduğu noktayı nazarından. Bütün o mevcudatın her birisinin ve umumunun nisan-ı halleriyle beraber Elhamdülillahi ala nurul iman deriz demektir. Hem o gafletkârâne, halet-i müthişeden, hiçe inen ezrak hayat ve bütün bütün çekilip kuruyan emeller ve en dar bir daire içinde sıkışıp kalan, belki mahvolan şahsıma ait nimetler, lezzetler. Birden başka risalelerde kat'i bir surette ispat ettiğimiz gibi nur imanla kalbin etrafındaki o dar daireyi öyle genişlettirdi ki kainatı içine aldı. Ve o hor, hor bahçesinde kurumuş ve lezzetini kaçırmış nimetler yerinde dar dünya ve dar-ı ahireti birer sofray nimet ve birer tablayı rahmet şekline getirdi. Göz, kulak, kalp gibi on değil yüz cihazat-ı insaniyenin her birini Gayet uzun bir el suretinde, her müminin derecesi nispetinde, o iki sofrayı Rahman'a uzatıp, her tarafından nimetleri toplayacak bir tarzda gösterdiğinden, hem bu ulvi hakikati ifade, hem o katsız nimete şükür için o vakit böyle demiştim. Elhamdülillahi ala nurul imanun savdir. Liddâreyni memnu'eteyni mine'n-ni'metü ve'l-rahme. Likulli müminin hakkum en listefide minhuma bihavâsihil kethireh. Yani, dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurmuş bir surette, hakiki müminlerin nur-i iman ve islamiyetle inkişaf ve inbisat etmiş bütün hasselerinin elleriyle, o iki muazzam sofradan istifade-i temin eden ve gösteren nur-i iman nimetinin mukabiline, o imanı bana veren Halik'ıma bütün zerrat vücudumla, Dünya ve ahiret dolusu ham ve şükür, elimden gelse yaparım demektir. Madem iman bu alemde, bu tesirat-ı azimeyi yapar, elbette dar-ı bekada öyle semerat ve füyüzatı olacak ki, bu dünyadaki akılla onlar ihata edilmez ve tarif edilmez. İşte, ey benim gibi ihtiyarlık münasebetiyle, pek çok dostların kirak acılarını çeken ihtiyar ve ihtiyareler, sizin en ihtiyarınız her ne kadar zahiren benden ise de. Manem ben onlardan daha ziyade ihtiyarlığımı tahmin ediyorum. Çünkü fıtratımda rikkat-ı ile acımak hissi ziyade bulunduğundan, kendi elemimden başka binler kardeşlerimin elemlerini de o şafka sırrıyla çektiğimden, yüzler sene yaşamış gibi ihtiyarım. Ve siz ne kadar firak belasını çekmişseniz benim kadar o belaya maruz kalmamışsınız. Çünkü oğlum yoktur ki yalnız oğlumu düşünmeyin. Bendeki fıtri olan bu ziyade acımaklık ve şefkat, binler Müslüman evlatlarının hatta masum hayvanların teellümlerine karşı dahi bir rikkat, bir elem o sırr şefkatle hissediyorum. Hususi bir hanem yoktur ki fikrimi yalnız ona hasredeyim. Belki bu memleketle ve belki ânem İslam'ın fıtasıyla hanem gibi, hamiyet-i İslamiye noktasında alakadarım. Ve o iki büyük hanedeki dindaşlarımın elemleriyle müteellim ve firaklarıyla mahzun oluyorum. İşte bütün ihtiyarlığımdan ve firak belalarından gelen teessüratıma bana nur iman tam kafi geldi. Kırılmaz bir rica, kopmaz bir ümit, sönmez bir ziya, bitmez bir teselli verdi. Elbette sizlere ihtiyarlıktan gelen karanlık ve gaflet ve teessürat ve teellümata iman kafi ve vafidir. Asıl en karanlıklı ve en nursuz ve tesellisiz ihtiyarlık ve en elin ve müthiş firak ehl-i Ve ehl-i sefahatın ihtiyarlıklarıdır ve firaklarıdır. O rica ve ziya ve teselli veren imanı zevk etmek ve tesiratını hissetmek için ihtiyarlığa layık ve İslamiyet'e muvafık ubudiyetkarane bir tavr-i şuurdarane takınmakla olur. Yoksa gençlere benzemeye çalışmak ve onların sarhoşça gafletlerine başını sokup ihtiyarlığını unutmakla değildir. Hayr-u şebâbikum men teşebbehe bikrunikum. وَشَرْرُ قُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَادِكُمْ اَلْكَمَا قَالُ Mealindeki hadisi düşününüz. Yani, gençlerinizin en iyisi, temkinde ve sefahetlerden çekilmekte ihtiyarlara benzeyenleridir. Ve ihtiyarlarınızın en fenası, sefahette ve başını gaflete sokmakta gençlere benzeyenlerdir. Ey kardeşlerim, ihtiyarlar ve hemşire ihtiyareler! Hadis-i şerifte vardır ki, 60-70 yaşlarında, ihtiyar bir mümin, dergah-ı ilahiyeye elini kaldırıp dua ederken, rahmet-i ilahiye onun elini boş döndürmeye hicap ediyor. Madem rahmet size karşı böyle hürmet ediyor, siz de rahmetin bu hürmetini ubudiyetinizle ihtiram ediniz. On dördüncü rica. olan ayeti Nuriye-i başının hülasası diyor ki, ''Bir zaman ehli dünya beni her şeyden tecrit ettiklerinden beş çeşit gurbetlere düşmüştüm. Sıkıntıdan gelen bir gafletle Risale-i Nur'un teselli verici ve medet edici nurlarına bakmayarak doğrudan doğruya kalbime baktım ve ruhumu aradım. Gördüm ki gayet kuvvetli bir aşk-ı beka ve şiddet bir muhabbet vücut ve büyük bir ıştiyat-ı hayat rahatsız bir aks ve nihayetsiz bir fakr bende hükmediyordu. Halbuki müthiş bir fena o bekayı söndürüyor. O haletimde yanık bir şairin dediği gibi dedim. ''Dil bekası, hak fenası istediği mülkü tenin. Bir danasız derde düştüm. Ah ki lokman bir haber. Meyusane başımı eğdim. Birden ''Kasbunallahu ve niyemel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir imdadıma geldi. Beni dikkatle oku dedi. Ben de günde 500 defa okudum. Okudukça yalnız ilmel yakin ile değil, aynen yakin ile çok kıymettar envarından dokuz mertebe hasbiye bana inkişaf etti.'' Birinci mertebe-i nuriye yasbiyye. bendeki aşk bu beka, bendeki bekaya değil belki sebepsiz ve bizzat mahbub olan kemali mutlak sahibi, zat zül kemalin ve zül celalin bir isminin bir cillesinin mahiyetimde bir gölgesi bulunduğundan, fıtratımda o kamil mutlakın varlığına ve kemaline ve bekasına müteveccih olan muhabbet-i fıtriye, Gaflet yüzünden yolunu şaşırmış, gölgeye yapışmış, aynanın bekasına aşık olmuştu. Asbunallah ve niyemel vekil geldi perdeyi kaldırdı. Gördüm ve hissettim ve hak kalyetini zevk ettim ki bekamın lezzeti ve saadeti aynen ve daha mükemmel bir tarzda bâfi zül kemalin bekasına ve benim Rabbim ve ilahım olduğuna tasdik ve imanımda ve izanımda vardır. Bunun edillesi zevil ihsası hayrette bırakacak gayetlerin ve dakik on hem hemeler ve suur imanlarla Risale-i Hasbiyye'de beyan edilmiştir. İkinci mertebe-i Nuriye-i Hasbiyye. Fıtratımdaki has azimle beraber ihtiyarlıkla kurbet Ve kimsesizlik ve tecridim içinde. Ehli dünya desiseleriyle, casuslarıyla bana hücum ettikleri hengamda kalbime dedim. Elleri bağlı. Zayıf ve hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor. Benim için bir noktaya istinat yok mu diye Hasbunallahu ve nimel vekil ayetine müracaat ettim. Bana o ayet bildirdi ki: İmtisab-ı imani vesilesiyle Kadir-i mutlak öyle bir sultana imtisap edersin ki zemin yüzünde her baharda 400 bin milletten mürekkep nebatat ve hayvanat ordularının bütün cihazatlarını kemale intizamla vermekle beraber başta insan olarak hayvanatın muazzam ordusunun bütün erzaklarını değil medeni insanların son zamanlarda keşfettikleri et ve şeker ve sair taamların hılasaları gibi belki yüz derece o medeni hülasalardan daha mükemmel ve bütün taamların her nevinden tohum ve çekirdek denilen rahmani hülasalara koyup ve o hulasaları dahi onların pişirmelerine ve indisatlarına dair kaderi tarifeler içinde sarıp muhafaza için küçük sandıkçalara koyup tevdi eder. O sandıkçaların icadı kün emrinde bulunan kafnun fabrikasından o kadar çabuk ve kolay ve çoklukla olur ki Kur'an der. Halif emreder meydana gelir. Madem sen imtisab-ı imani teskeresiyle böyle bir noktayı istinat bulabildiğinden sız bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten bu dersimi aldıkça öyle bir kuvayı maneviyeyi buldum ki değil şimdiki düşmanlarıma belki dünyaya meydan okuyabilir bir iktidarı imani hissederek bütün ruhumla beraber hasbunallah ve nimel vekil dedim. Üçüncü mertebeyi nuriye yazbiiye. Ben o gurbetler, hastalıklar ve mazlumiyetlerin tasikiyle dünyadan alakamı kesilmiş bularak ebedi bir dünyada ve balki bir memlekette daimi bir saadete namzet olduğumu iman telkin ettiği hengamda tahassür akıtan o, oftan vazgeçip beşâhet izhar eden oh oh dedim. Fakat bu gayeyi hayal ve hedefimi ve neticenin fıtratın tahakkuku ancak ve ancak Bütün mahlukatının bütün hareketlerini ve sekenatlarını ve ahval ve amallerini kavulen ve fiilen bilen ve kaydeden ve bu küçücük ve aciz-i mutlak nevi insanı kendine dost muhatap eden ve bütün mahlukat üstünde bir makam veren bir kadir-i mutlakın hassis kudretiyle ve insana nihayetsiz inayet ve ehemmiyet vermesiyle olabilir diye düşünürken bu iki noktada yani böyle bir kudretin faaliyeti ve zahiren bu ehemmiyetsiz insanın hakikatli ehemmiyeti hakkında imanın inkişafını ve kalbin ikminanını veren bir izah istedim. Yine o ayeti müracaat ettim. Dedi ki Hasbunâ'daki nâya dikkat edip seninle beraber lisan hal ve lisan-ı kâl ile kimler söylüyorlar dinle emretti. Birden baktım ki hassis kuşlar ve kuşçuklar olan sinekler ve hesapsız hayvanlar Ve nihayetsiz nebatlar ve gayetsiz ağaçlar dahi benim gibi lisan hal ile hasbunallahu ve nimel vekil manasını yad ediyorlar. Ve herkesin yadına getiriyorlar ki bütün şerait-i hayatı diyelerini tekeffür eden öyle bir vekilleri var ki birbirine benzeyen ve maddeleri bir olan yumurtalar ve birbirinin misli gibi katreler ve birbirinin aynı gibi habbeler ve birbirine müşabih çekirdeklerden kuşların yüz çeşitlerini Hayvanların yüz bin tarzlarını, nebatatın yüz bin nev'ini ve ağaçların yüz bin sınıfını yanlışsız, noksansız, iltibassız, süslü, mizanlı, intizamlı, birbirinden ayrı farikalı bir surette, gözümüz önünde, hususan her baharda, gayet çok, gayet kolay, gayet geniş bir dairede, gayet çoklukla kalk eder, yapar bir kudretin azamet ve haşmeti içinde, beraberlik ve Ve birbiri içinde ve bir tarzda yapılmalarıyla vahdetini ve ahadiyetini bize gösterir. Ve böyle hassiz mucizatı ibraz eden bir fiil-i rububiyete, bir tasarrufu hallakiyete müdahale ve iştirak mümkün olmadığını bildirir diye anladım. Her mümin gibi benim hürriyet şahsiyemi ve mahiyet insaniyemi anlamak isteyenler ve benim gibi olmak arzu edenler, kasbunadaki na cemiyetinde bulunan en emin yani nefsimin tefsirine baksınlar. Ehemmiyetsiz, fakir ve fakir görünen vücudum. Her müminin vücudu gibi neymiş, hayat neymiş, insaniyet neymiş, İslamiyet neymiş, imanı, tahkiki neymiş, marifetullah neymiş, muhabbet nasıl olacakmış anlasınlar, dersine alsınlar. Dördüncü mertebe-i Nuriye hasbiyye. Bir vakit ihtiyarlık, gurbet, hastalık, mağlubiyet gibi. vücudumu sarsan arızalar bir gaflet zamanına rast gelip, şiddetle alakadar ve mehtun olduğum vücudumu, belki mahlukatın vücutlarını Adem'e gidiyor diye elim endişe verirken yine bu ayet-i hasbîye müracaat ettim dedi, Manağıma dikkat et ve iman dürbünüyle bak, ben de baktım ve iman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum, her müminin vücudu gibi, hassiz bir vücudun aynası ve nihayetsiz bir inbisatla hassiz vücutları kazanmasına bir vesile. Ve kendinden daha kıymetdar, baki, müteaddik vücutları meyve veren bir kelimeyi hikmet bulunduğunu ve mensubiyet cihetiyle bir an yaşaması, ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilme bildim. Çünkü şuur imanla bu vücudum vacib bir vücudun eseri ve sanatı ve cillesi olduğunu anlamakla vahşi evhamdan ve hassiz firaklardan ve hassiz müfarakat ve fırakların elemlerinden kurtulup Mevcudata hususun zihayatlara taalluk eden efal ve esma ilahiyat edince o kuvvet rabıtalarıyla münasebet peyda eylediğim, bütün sevdiğim mevcudata muhakkak bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. İşte iman ile ve imandaki intisad ile her mümin gibi bu vücudun dahi atsız vücutların firaksız envarını kazanır. Kendi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Ülasa. Ölüm, Kırak değil, Misaldir. Tebdili mekandır. Baki bir meyveyi, Sümbül vermektir. Beşinci, mertebeyi Nuriye-i Yine bir vakit hayatın, Çok ağır şeraitle sarsıldı. Ve nazar dikkatimi, Ömre ve hayata çevirdi. Gördüm ki, Ömrüm koşarak gidiyor. Ahirete yakınlaşmış. Hayatın dahi, Tazdikat altında, Sönmeyen yüz tutmuş. Halbuki, Hay ismine dair, Risale'de izah edilen, Hayatın mühim vazifeleri, Ve büyük meziyetleri ve kıymetler faydaları böyle çabuk sönmeye değil, belki uzun yaşamaya layıktır diye müteellimane düşündüm. Yine üstadım olan Allahu ve Bekil ayetine müracaat ettim dedi. Sana hayatı veren hayy kayyuma göre hayata bak. Ben de baktım, gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise zatı hayy kayyuma bakması yüzdür. Ve bana ait neticeleri bir ise halıkıma ait bindir. Şu halde marzi ilahi dairesinde bir an yaşaması kafidir. Uzun zaman istemez. Bu hakikat dört meseleyle beyan ediliyor. Ölü olmayanlar veya biri olmak isteyenler hayatın mahiyetini ve hakikatini ve hakiki hukukunu o dört mesele içinde arasınlar, bulsunlar ve diresinler. Hülasası şudur ki hayat zatı hay kayyuma baktıkça Ve iman dahi hayata hayat ve ruh oldukça beka bulur. Hem baki meyveler verir, hem öyle yükseklenir ki sermediyet cildesini alır. Daha ömrün kısalığına ve uzunluğuna bakılmaz. Altıncı mertebe-i nuriye-i hasbiyye. Müfarakat-ı olan harab dünyadan haber veren, ahir zaman hadisatı içinde, müfarakat-ı hususiyyeni ihtar eden ihtiyarlık ve ahir ömrümde bir hassasiyeti fevkalade ile Fıtratımdaki cemalperestlik ve güzellik sevdası ve kemalata meftuniyet hisleri inkişaf ettikleri bir zamanda, daimi tahribatçı olan zeval ve fena ve mütemadi teflif edici olan mevt ve adem, dehşetli bir surette bu güzel dünyayı ve bu güzel mahlukatı hırpaladığını, parça parça edip güzelliklerini bozduğunu fevkalade bir şuur ve teessürle gördüm. Fıtratımdaki aşk mecazi bu hale karşı şiddetli galeyan ve isyan ettiği zamanda bir medar teselli bulmak için yine bu ayet-i hasbiyeye müracaat ettim dedi. Beni oku ve dikkatle manama bak. Ben de Sure-i Nur'daki Allah-u Nur-u Semavati Vel-Ark Allah göklerin ve yerin nurudur ila akir. Ayetinin rasadhanesine girip imanın dürbünüyle bu ayet-i hasbiyenin en uzak tabakalarına ve şuur-u imani hudebiniyle en ince ısrarına baktım, gördüm. Nasıl ki aynalar, çiçekler, şeffaf şeyler, hatta kabarcıklar güneş zıyasının gizlediği ve çeşitli çeşitli cemalini ve o zıyanın elvan-ı safa adıyla yedi renginin mütenevvi güzelliklerini gösteriyorlar. Ve teceddüt ve tahallükleriyle, ve ayrı ayrı tabiliyetleriyle ve intisaratlarıyla o camanı ve o güzellikleri tazeleştiriyorlar. Ve inkisaratlarıyla güneşin veziyasının ve elvan-ı sabahsının gizli güzelliklerini güzel izhar ediyorlar. Aynen öyle de şemsi ezel ve ebed olan cemil-i zülcelal'in cemal-i kusresine ve nihayetsiz güzel esma-i sınasının sermediği güzelliklerine aynadarlık edip cilvelerinin tazelenmesi için bu güzel mahluklar, bu tatlı mahluklar, bu cemalli mevcudar hiç durmayarak gelip gidiyorlar. Kendilerinde görünen güzellikler ve cemaller kendilerinin malı olmadığını, belki tezahür etmek isteyen sermedi ve mukaddes bir cemalin ve daimi tecelli eden ve görünmek isteyen mücezret ve münezzeh bir hüsnün işaretleri ve alametleri ve lemaları ve cilveleri olduğunun pek çok kuvvetli delilleri Risale-i Nur'da tafsilen izah edilmiş. Burada o bürhanlardan üç tanesi kısaca, gayet makul bir surette zikredilmiştir diye beyana başlar. Bu Risale'yi gören her bir zevk selim ashabı hayrette kalmakla beraber kendilerinin istifadelerinden başka gayrılarının da istifadelerine çalışmayı lazım buluyorlar. Hususan 2. Burhan'da 5 nokta beyan ediliyor. Aklı çürük, kalbi bozuk olmayan, her halde takdir ve tahsim ve tasliple maşallah, fe tebarek Allah diyecek, fakir fakir görünen, vücudunu teali ettirecek, harika bir mucize olduğunu derk ve tasdik edecek. 15. ricâ taşiye, nurun telif zamanı 3 sene evvel bitmiş olmasından, bu 15. rica, ileride bir nurcu tarafından ihtiyarlarla lemasının tekmiline, telifine me'haz olmak üzere yazıldı. Bir zaman, emirdağında ikamete memur ve tek başıma, menzilde adeta bir haps minferit ve bana çok ağır gelen parasutlar, Ve tahakkümlerle bana işkence vermelerinden hayattan usandım. Hapisten çıktığımı teessüf ettim. Ruhu canımla, denizle hapsine arzuladım ve kabre girmeyi istedim. Ve hapis ve kabir bu tarz hayata müreccahtır diye ya hapse veya kabre girmeye karar verirken inayet-i imdada yetişti. Kalemleri teksir makinesi olan Medresetus Zehra şakirtlerinin ellerine yeni çıkan teksir makinesini verdi. Birden nurun kıymettar mecmualarından her tanesi bir kalemle 500 yüz müsa meydana geldi. Fütuhata başlamaları o sıkıntılı hayatı bana sevdirdi. Hadsiz şükür olsun dedipti. Bir miktar sonra Risale-i Nur'un gizli düşmanları. Fütuhat-ı nuriyeyi çekemediler. Hükümeti aleyhimize sevk ettiler. Yine hayat bana ağır gelmeye başladı. Birden inayet-i Rabbaniye tecelli etti. En ziyade nurlara muhtaç olan alakeler memurlar. Vazifeleri itibarıyla müsaade edilen nur risalelerini kemal merak ve dikkatle mütalaa ettiler. Fakat nurlar onların kalplerini kendine taraftar eyledi. Tenkit yerine takdire başlamalarıyla nur dershanesi çok genişlendi. Maddi zararımızdan yüz derece ziyade menfaat verdi, sıkıntılı telaşımızı içe indirdi. Sonra gizli düşman münafıklar, hükümetin nazar dikkatini benim şahsıma çevirdiler. Eski siyasi hayatımı hatırlattırdılar. Hem adliyeyi, hem maarif dairesini, hem zabıtayı, hem dâhiliye vekaletini evhamlandırdılar. Partilerin cereyanları ve komünistlerin perdesinde anarşistlerin tahrikatıyla o evham genişlendi. Bizi tazyik ve tevkif ve ellerine geçen risaleleri müsaadereye başladılar. Nur şahitlerinin faaliyetine tavakkuf geldi. Benim şahsımı çürütmek fikriyle bir kısım resmi memurlar hiç kimsenin inanmayacağı isnaflarda bulundular. Pek acit iftiraları bir çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar. Sonra pek adi bahanelerle, Zenherir'in en şiddetli soğuk günlerinde beni telkif ederek, Büyük ve gayet soğuk ve iki gün sobasız bir koğuşta, tecvid mutlak içinde hapsettiler. Ben küçük odamda günde kaç defa soba yakar, Ve daima mangalımda ateş varken, Zaafiyet ve hastalığımdan zor dayanabilirdim. Şimdi bu vaziyette hem soğuktan bir sıkma, Hem dehşetli bir sıkıntı ve hiddet içinde çırpınırken bir inayet-i ilahiye ile bir hakikat kalbimde imtişaf etti. Manen sen hapse medrese Yusufiye namını vermişsin. Hem denizli de sıkıntınızdan bin derece ziyade hem tara hem manevi kar hem oradaki mahpusların nurlardan istifadeleri. Hem büyük dairelerde nurların hutatı gibi neticeler size şekva yerinde binler şükrettirdi. Her bir saat hapsinizi ve sıkıntınızı on saat ibadet hükmüne getirdi. O fani saatleri bakileştirdi. İnşallah bu üçüncü medrese-i yusufiyedeki musibet sedelerin nurlardan istifadeleri ve teselli bulmaları senin bu soğuk ve ağır sıkıntını hararetlendirip sevinçlere çevirecek. Ve hiddet ettiğin adamlar eğer aldanmışlarsa bilmeyerek sana zulmediyorlar. Onlar hiddete layık değiller. Eğer bilerek ve garazla ve dalalet hesabına seni incitiyorlar ve işkence yapıyorlarsa onlar pek yakın bir zamanda ölümün idam ebedisiyle kabrin hapsi mülferidine girip daimi sıkıntılı azap çekecekler. Sen onların zulmü yüzünden hem sevap hem fani saatlerini bakileştirmeyi hem manevi lezzetleri hem vazife-i ilmiye ve diniyeyi i ihlasla yapmasını kazanıyorsun diye ruhuma ihtar edildi. Ben de. Bütün kuvvetimle elhamdülillah dedim. İnsaniyet damarıyla o zalimlere açıdım. Ya Rabbi onları ıslah eyle diye dua ettim. Bu yeni hadisede ifademde dahiliye vekaletine yazdığım gibi onun vecihle kanunsuz oldu ve kanun namına kanunsuzluk eden o zalimler asıl suçlu onlar olması gibi öyle bahaneleri aradılar. İşitenleri güldürecek ve hakperestleri ağlattıracak iftiraları ve uydurmalarıyla ehli insafa gösterdiler ki Risale-i Nur'a ve şahitlerine ilişmeye kanun ve hak imkan bulamıyorlar. Divaneliğe sapıyorlar. En cümle. Bir ay bizi tecessüs eden memurlar bir şey bahane bulamadıklarından. Bir pusula yazıp ki Said'in hizmetkarı bir dükkandan rakı almış ona götürmüş. O pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamamış. Sonra yabani ve sarhoş bir adamı yakalamışlar. Tehdit karane. gel bunu imza et demişler. O da demiş, tövbeler tövbesi olsun. Bu acip yanını kim imza edebilir? Onları pusulayı yırtmaya mecbur etmiş. İkinci bir numune. Bilmediğim ve şimdi dahi tanımadığım bir zat atını beni gezdirmek için vermiş. Ben de rahatsızlığım için teneffüs kastıyla ekser günlerde yazda bir iki saat gezerdim. O at ve araba sahibine 50 liralık kitap vermeye söz vermiştim. Ta taiden bozulmasın. ...ve minnet altına girmeyeyim. Acaba bu işte... ...hiçbir zarar ihtimali var mı? Halbuki o at kimindir diye... ...elli defa bizlerden hem vali... ...hem adliyeciler... ...hem zabıta ve polisler sordular. Güya büyük bir hadise siyasiye... ...ve asayişe temas eden bir vakadır. Hatta bu manasız soruşların... ...kesilmesi için iki saat. ...hamiyeten biri at benimdir... ...diğeri araba benimdir dedikleri için... ...ikisini de benimle beraber tevkif ettiler... Bu nümunelere kıyasen çok çocuk oyuncaklarına seyirci olup gülerek ağladık ve anladık ki... ...Risale-i Nura ve Şakirtlerine ilişenler maskara olurlar. O numunelerden latif bir muhavere, benim tevkif kağıdımda sebep emniyeti ihlal suçu yazıldığından... ...ben daha o pusulayı görmeden müdde umuma dedim, seni geçen gece gıybet ettim. Emniyet müdürü hesabına beni konuşturan bir polise eğer... bin müdde-i umumi ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiyeye hizmet etmemişsen üç defa Allah beni kahretsin dedim. Sonra bu sırada, bu soğukta en ziyade istirahata ve üşümemeye ve dünyayı düşünmemeye muhtaç olduğum bir hengamda, garazı ve kastı ihsas eder bir tarzda, beni bu tahammülün fevkinde bu tehcir ve tecrüt ve tevkif ve tazike sevk edenlere, Tevkalade ildirar ve kızmak geldi. Bir inayet imdadı yetişti. Manen kalbe ihkar edildi ki insanların sana ettikleri aynı zulümlerinde, aynı adalet olan kaderi ilahinin büyük bir hissesi var. Ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslimle mukabele lazım. Hikmet ve rahmet-i Rabbaniye'nin dahi büyük bir hissesi var ki Bu hapistekileri nurlandırmak ve teselli vermek ve size sevap kazandırmaktır. Bu hisseye karşı sabır içinde binler şükretmek lazımdır. Hem senin nefsinin bilmediğin kusurlarıyla onda bir hissesi var. O hisseye karşı istiğfar ve tevbe ile nefsine bu tokada müstahak olduğun demelisin. Hem gizli düşmanların desiseleriyle bazı saftil ve ve ham memurları ifar ile o zulme sevk etmek cihetiyle onların da bir hissesi var. Ona karşı Risale-i Nur'un o münafıklara vurduğu dehşetli manevi tokatlar senin intikamını tamamen onlardan almış. O onlara yeter. En son hisse bir ki vasıta olan resmi memurlardır. Bu hisseye karşı onların nurlara tenkit cihetiyle bakmalarında ister istemez şüphesiz iman cihetinde istifadelerinin hatırı için vel kâzimine l-gâize vel âfine anin Öfkelerini yutanlar ve insanları affedenler, düsturuyla onları affetmek bir ulurlu cenablıktır. Ben de bu hakikatlı ihtardan ve kemal-i ferah ve şükürle, bu yeni medrese-i yusufiyyede durmaya, hatta aleyhinde olanlara yardım etmek için, kendime mucib bir ceza, zararsız bir suç yapmaya karar verdim. Hem benim gibi 75 yaşında, ve alakasız ve dünyada sevdiği dostlarından yetmişten ancak hayatta beşi kalmış ve onun vazife-i nuriyesini görecek yetmiş bin nur müstahaları baki kalıp serbest geziyorlar ve bir dilebeder binler dille hizmet-i imaneyi yapacak kardeşleri, varisleri bulunan benim gibi bir adama kabir bu hapisten yüz derece ziyade hayırlıdır. Ve bu hapis dahi haricinde hürriyetsiz tahakkümler altındaki serbestiyetten yüz derece daha rahat daha faydalıdır. Çünkü haricinde tek başıyla yüzer alakadar memurların tahakkümlerini çekmeye mukabil. Hapiste yüzer mahpuslarla beraber yalnız müdür ve baş gardiyan gibi bir iki zatın maslahata bineyen hafif tahakkümlerini çekmeye mecbur olur. Ona mukabil. Hapiste çok dostlardan kardeşane takifler, teselliler görür. Hem İslamiyet şefkati ve insaniyet fıtratı bu vaziyette ihtiyarlara merhamete gelmesi, hapis rahmetini rahmete çeviriyor diye hapse razı oldum. Bu üçüncü mahkemeye geldiğim sırada zaafiyetle ihtiyarlık ve rahatsızlıktan ayakta durmaya sıkıldığımdan mahkeme kapsının haricinde bir iskemlede oturdum. Birden bir hatim geldi hiddet etti. Neden ayakta beklemiyor? İhanetkarane dedi. Ben de ihtiyarlık cihetinden bu merhametsizliğe kızdım. Birden baktığım pek çok Müslümanlar Kemal şefkat ve kuvvetle merhamet karana bakıp etrafımızda toplanmışlar. Dağıtılmıyorlar. Birden iki hakikat ihtihar edildi. Birincisi, benim ve nurların gizli düşmanlarımız, benim istemediğim halde hakkımdaki teveccüh ammeyi kırmakla, nurun fıtahatına set çekilir diye bazı değil resmi memurları kandırıp, şahsını millet nazarında çürütmek fikriyle, ihanetkarane böyle muameleye sevk etmişler. Buna karşı inayet-i ilahiye, nurların iman hizmetine mukabil bir ikram olarak, o bir tek adamın ihanetine bedel bu yüz adama bak hizmetinizi takdirle çok takkarane, acı yara alakadarane sizi istikbal ve teşvi ediyorlar. Hatta ikinci gün ben müstantık dairesinde müdde-i umumun cevap verirken Hükümet avlusunda mahkeme pencerelerine karşı bin kadar ahali kemal alaka ile toplanıp lisan-ı hal ile bunları sıkmayınız dediklerini vaziyetleriyle ifade ediyorlar gibi göründüler. Polisler onları dağıtamıyordular. Kalbine ihtar edildi ki bu ahali bu tehlikeli asırda tam bir teselli ve söndürülmez bir nur ve kuvvetli bir iman ve saadet-i vakiyeye bir doğru müjde istiyorlar ve fıtreten arıyorlar. ve Nur Risale'lerinde aradıkları bulunuyor diye işitmişler ki, benim ehemmiyetsiz şahsıma, imana bir parça hizmetkarlığım için haddimden çok ziyade iltifak gösteriyorlar. İkinci hakikat, emniyeti ihlal vehmiyle bize ihanet etmek ve teveccüh ammeyi kırmak kastıyla tahtir tarihane, aldanmış, mahdup adamların bed muamelelerine mukabil, hassiz ehl-i hakikatın ve nesli atinin takdir-i alkışlamaları var diye ihtihar edildi. Evet. Komünist perdesi altında anarşistliğin emniyet-i umumiyeyi bozmaya dehşetle çalışmasına karşı Risale-i Nur ve şakitleri imanı tahkiki kuvvetiyle bu vatanın her tarafında o müthiş ifsadı durduruyor ve kırıyor. Emniyeti ve asayişi temine çalışıyor ki pek çok bir kesrette Ve memleketin her tarafında bulunan nur talebelerinden bu 20 senede alakadar 3-4 mahkeme ve 10 vilayetin zabıtaları emniyeti ihlale dair bir hukuatlarını bulmamış ve kaydetmemiş. Ve 3 vilayetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler nur talebeleri manevi bir zabıtaadır. Asayişi muhafaza da bize yardım ediyorlar. İman-ı ile nuru okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar. Bunun bir numunesi Denizli hapishanesidir. Oraya nurlar da mahpuslar için yazılan meyve risalesi girmesiyle, 3-4 ay zarfında 200'den ziyade o mahpuslar öyle fevkalade itaatli, bindarane bir salahı hal aldılar ki, 3-4 adamı öldüren bir adam tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu. Tam merhametli, zararsız, vatanı nafi bir uzun olmaya başladı. Hatta resmi memurlar bu hale hayretle ve takdirle bakıyordular. Hem daha hüküm almadan bir kısım gençler dediler. Nurcular hapiste kalsalar, biz kendimize mahkum ettireceğiz ve ceza almaya çalışacağız. Ta onlardan ders alıp onlar gibi olacağız. Onların dersleriyle kendimizi ıslah edeceğiz. İşte bu mahiyette bulunan nur talebelerini emniyeti ihlal ile itham edenler herhalde, ...ve gayet fena bir surette aldanmış... ...veya aldatılmış... ...veya bilerek veya bilmeyerek... anarşistlik hesabına hükümeti ifade edip... ...bizleri eziyetlerle ezmeye çalışıyorlar. Biz bunlara karşı deriz. Madem ölüm öldürülmüyor... ...ve kabir kapanmıyor... ...ve dünya misafirhanesinde... ...yolcular gayet sürat ve telaşla... ...kafile kafile arkasında... ...toprak arkasına girip kayboluyorlar... ...elbette pek yakında... ...birbirimizden ayrılacağız... Siz zulmünüzün cezasını dehşetli bir surette göreceksiniz. Hiç olmazsa mazlum ehli iman hakkında terhis tespiresi olan ölümün idam ebedi dana ağacına çıkacaksınız. Sizin dünyada tevehhümü ebediyetle aldığınız fani zevkler, baki ve elin elemlere dönecek. Muad-ı gizli münafık düşmanlarımız, bu dindar milletin yüzer milyon deli makamında olan şehitlerinin, kahraman gazilerinin kanıyla ve kılıcıyla kazanılan ve muhafaza edilen hakikat-ı İslamiyete bazen tarikat namını takıp ve o güneşin tek bir şua olan tarikat meşrebini o güneşin aynı gösterip, hükümetin bazı dikkatsiz memurlarını aldatıp hakikat-ı Kur'aniye'ye ve hakaiki imaniye'ye tesirli bir surette çalışan nur talebelerine tarikatçı ve siyasi cemiyetçi namını vererek aleyhimize silk etmek istiyorlar. Biz hem onlara Hem onları aleyhimize dinleyenlere denizli mahkemi adilesinde dediğimiz gibi deriz. Yüzler milyon başların feda oldukları bir kutsi hakikate başımız dahi feda olsun. Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-ı feda olan başlar zındıkaya teslimi silah etmeyecek. Ve vazifeyi i vazgeçmeyecekler inşallah. İşte ihtiyarlığımın sergüzeşliğimden gelen ağrılara ve meyusiyetlere, imandan ve Kur'an'dan imdada yetişen kristi tesellilerle, bu ihtiyarlığımın en sıkıntılı bir senesini, gençliğimin en ferahlı on senesine değiştirmen, hususan hapiste farz namazını kılan ve tevbe edenin her bir saati on saat ibadet hükmüne geçmesiyle ve hastalıkta ve mazlumiyette dahi her bir fani gün, sevap cihetinde on gün baki bir ömrü kazandırmasıyla, ...benim gibi kabir kapısında... ...nöbetini bekleyen bir adama... ...ne kadar medar şükrandır... ...o manevi işkardan bildim... ...hadsiz şükür Rabbime dedim... ...ihkyarlığıma sevindim... ...ve hapsime razı oldum... ...çünkü ömür durmuyor çabuk gidiyor... ...lezzetle, ferahla gitse... ...lezzetin zevali elem olmasından... ...hem teessüf... ...hem şükürsüzlükle, gafletle... ...bazı günahları yerinde bırakır... ...fani olur gider... ...eğer hapis ve zahmetli gitse... zevale elem bir manevi lezzet olmasından, hem bir nevi ibadet sayıldığından, bir cihette baki kalır. Ve hayırlı meyveleriyle baki bir ömrü kazandırır. Geçmiş günahlara ve hadise sebebiyet veren hatalara kefaret olur, onları temizler. Bu noktayı nazardan, bahpuslardan farzı kılanlar sabır içinde şükretmelidirler. 16. rica. Bir zaman ihtiyarlık vaktinde, şehir hapsinden bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu'ya nefret ettiler. Polis parakolunda iki üç ay misafir ettiler. Benim gibi sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir müzdevi ve kıyafetinin tedbirliğine tahammül etmeyen bir adam. Böyle yerlerde ne kadar azap çeker anlaşılır. İşte ben bu i iken birden inayet ilahiye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O parakoldaki komiser... Polislerle beraber Sadık dost hükmüne geçtiler. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi benim hizmetçilerim misilli. İstediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyordular. Sonra o karakolun karşısında Kastamonu'nun medresi nuriyesine girdim. Nurların tehlifine başladım. Feysi, Emin, ilmi Sadık, Nazif, Selahattin gibi. Nur'un kahraman şakirtleri Nurların meşri teksiri için o medreseye devam ettiler. Gençlikte eski talebelerimle geçirdiğim kıymetler müzakere ilmiyeyi daha parlak bir surette gösterdiler. Sonra gizli düşmanlarımız, bazı memurları ve bir kısım enaniyetli hocalar ve şeyhleri aleyhimize evhamlandırdılar. Bizi denizde Hapsi'ne 5-6 vilayetlerden gelen nur talebelerini o medrese yusufiyede toplanmaya vesile oldular. Bu 16. ricanın tafsilatı Kastamonu'dan gönderip lahitaya geçen ve denizde Hapsi'nde... Oradaki kardeşlerime gizli gönderdiğim küçük mektuplar ve mahkemesindeki müdafaa risalesidir ki bu ricanın hakikatını tarlak gösteriyorlar. Tafsilatını lahika'ya müdafaa'ma havale edip gayet kısa işaret edeceğiz. Ben mahrem ve mühim mecmuaları, hususan süfyana ve nurun kerametlerine dair risaleleri kömür ve odunlar altında sakladım. Ta benim vefatımdan. Veya baştaki başlar hakikatı dinleyip akıllarını başlarına aldıktan sonra neşredilsinler diye müsterihane dururken, birden taharvi memurları ve müdde umumun muavini menzilini bastılar. O gizli ve ehemmiyetli risaleleri odunların altından çıkardılar. Hem beni tevkif edip Isparta hapishanesine suhatim muhtel bir halde gönderdiler. Ben pek çok müteellim ve nurlara gelen o zarardan dehşetli müteessir iken, ...bir inayet ilahiye imdadımıza yetişti. O dizlenmiş ve ehl hükümet onları okumaya çok muhtaç olan o ehemmiyetli risaleleri... kemal merak ve dikkatle okumaya başlayıp büyük resmi daireler adeta bir dershane-i nuriye hükmüne geçti. Tenkit fikriyle patlığına başladılar. Hatta Denizli'de hiç haberimiz yokken fevkalade perde altında... ...matbu ayet-ül kübrayı resmi ve gayrı resmi pek çok adamlar okudular... imanlarını kuvvetlendirdiler. Bizim hapis musibetimizi içe indirdiler. Sonra bizi denizli hapsine aldılar. Beni tecid mutlak içinde ufunetli, rutubetli, soğuk bir koğuşa soktular. İhtiyarlı hastalık ve benim yüzümden masum arkadaşlarımın zahmetlerinden bana gelen çok elüm ve nurların tatil ve müsaderesinden gelen çok teessüf ve sıkıntı içinde çırpınırken birden inayet Rabbaniye imdadı yetişti. Birden o koca hapishaneyi bir dershane-i çevirip bir medrese-i yusufi aleyhisselam olduğunu ispat ederek, medrese-tü zehra kahramanlarının elmas kalemleriyle nurlar intişara başladı. Hatta o ağır şerait içinde nurun kahramanı 3-4 ay zarfında 20'den ziyade meyve ve müdafaat ısalesinden yazdı. Hem hapiste hem hariçte fituhata başladılar. O musibetteki zararımızı büyük menfaatlere Ve sıkıntılarımızı sevinçlere çevirdi. Bakarsınız, sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olur. Sırrını tekrar gösterdi. Sonra birinci ehl yanlış ve satfi zabıtlara binaen aleyhimizde şiddetli tenkitleri ve ma'arif vekilinin dehşetli hücumuyla beraber aleyhimizde bir beyan neşretmesiyle hatta bazı haberlerle Bir kısmımızın idamına çalışıldığı hengamda bir inayet-i Rabbaniye imdadımıza yetişti. Başta Ankara ehli hukufunun şiddetli tenkitlerini beklerken takdirkarane raporları, hatta beş sandık nur risalelerinde beş on seyir buldukları halde, mahkemede onların seyir ve yanlış gösterdikleri noktalar aynı hakikat olduğunu ve onların seyir ve yanlış dedikleri maddelerde kendileri seyir ettiklerini ispat ettiğimiz gibi, Beş yaprak raporlarında beş on seyir ve yanlışlarını gösterdik. Ve yedi makamata gönderdiğimiz meyve ve müdafaname risaleleri ve adliye vekaletine gönderilen nurun umun misalleri hususan mahremlerin dokunaklı ve şiddetli tokatlarına mukabil tehditkarane şiddetli emirler beklerken gayet müdaimane hatta tesellikarane başvekilin bize gönderdiği mektubu gibi musalaha tarzında ilişmemeleri kat'i ispat etti ki Risale-i Nur'un hakikatları, inayet-i ilahi kerametiyle onları mağlup edip, kendini onlara ilşakkaran okutturmuş, o geniş daireleri bir nevi dershane yapmış, çok mütereddi ve mütehayırların imanlarını kurtarmış ve bizim sıkıntılarımızdan yüz derece ziyade manevi ferah ve fayda verdi. Sonra gizli düşmanlar beni zehirlediler ve Nur'un şehit kahramanı merhum Hafız Ali benim bedelime hastahaneye gitti. Ve benim yerimde berzah alemine seyahat eyledi. Bizi meyusane ağlattırdı. Ben bu musibetten evvel Kastamonu'nun dağında bağırarak mükerrer defa dedim. Kardeşlerim ata et arslanı ot etmeyiniz. Yani her risaleyi herkese vermeyiniz. Ta bize taarruz edilmesin. Yaya gidilse yedi gün uzaklıkta Hafız Ali rahmetullahi aleyh manevi telefonuyla işitiyor gibi aynı vakit bana yazıyor ki Evet üstadım, Risale-i Nur'un bir kerametidir ki, ata et, arslana ot atmaz. Belki ata ot, arslana et atar ki o arslan hocaya ihlas risalesini verdi. Yedi gün sonra mektubunu aldık, hesap ettik. Aynı zamanda ben dağda bağırırken o da garip sözleri mektubunda yazıyormuş. İşte Nur'un böyle bir manevi kahramanının vefatı ve gizli münafıkların aleyhimizde desiselerle bizi cezalandırmaya çalışmaları, ve benim zehirli hastalığımdan dolayı beni de hastahaneye resmi emirle mecbur etmek endişesi bizi çıkarken birden inayet ilahi imdada geldi. Mübarek kardeşlerimin halis dualarıyla zehirin tehlikesi geçmiş ve o merhum şehidin kuvvetli emarelerle kabirinde nurlarla meşgul olması ve sual meleklerine nurlarla cevap vermesi ve onun bedeline ve onun sisteminde nurlara çalışacak denizli kahramanı Hasan Feyzi rahmetullahi aleyh ve arkadaşları perde altında kesirli bir surette hizmetler ve düşmanlarımızın dahi mahpusların birden nurlarla ıslah olmaları cihetinde hapisten çıkmamıza taraftar olması ve ashabı kev misilli nur şakitleri o sıkıntılı silahaneyi ashabı kev ve eski zaman ehli riyazatının mağaralarına çevirmesi ve istirahat kalple nurların neşme ve yazmasına sayeleriyle inayet-i Rabbaniye'nin imdadımıza yetiştiğini ispat etti. Hem kalbime geldi ki madem İmam-ı Azam gibi e-azım-ı müştehidin hapis çekmiş ve İmam-ı Ahmet İbni Hanbel gibi bir mücahid-i ekber Kur'an'ın bir tek meselesi için hapiste pek çok azap verilmiş ve şekva etmeyerek kemal sabırla sebat edip o meselelerde sükut etmemiş ve pek çok imamlar ve allameler sizlerden pek çok ziyade azap verildiği halde Kemali sabır içinde şükredip sarsılmamışlar. Elbette sizler Kur'an'ın müteaddit hakikatleri için pek büyük sevap ve kazanç aldığınız halde pek az zahmet çektiğimize binler teşekkür etmek borcumuzdur. Evet, zulme beşer içinde bir cilveyi, inayet-i Rabbaniye'yi kısaca beyan edeceğim. Ben 20 yaşındayken tekrarla derdim, eski zamanda mağaralara çekilen Tarihi dünyalar gibi, ahir ömrümde ben de bir mağaraya bir dağa çekilip insanların hayat istimaliyesinden çıkacağım. Hem eski harbi umuymaydı, şartlı istimaliyedeki esaretimde karar vermiştim ki bundan sonra ömrümü mağaralarda geçireceğim. Hayat siyasiyeden ve istimaliyeden sıyrılacağım. Artık karışmak yeter derken inanet Rabbaniye, Hem adaleti kaderi tecelli ettiler. kararımdan ve arzumdan çok ziyade hayırlı bir surette ihtiyarlığıma merhameten, o mutasavver mağaralarımı hapishanelere ve inzimalara ve yalnızlık içinde çilehanelere ve tecrüde mutlak menzillerine çevirdi. Ehl-i Riyazet ve Münzevilerin dağlardaki mağaralarının çok fevkinde Yusufiye medreseleri ve vaktimizi zayi etmemek için tecrüthaneleri verdi. Hem mağara Faide-i hem hakaiki imaniye ve kuraniyenin mücahidane hizmetini verdi. Hatta ben azmetmiştim ki, arkadaşlarımın verayetlerinden sonra bir suç gösterip hapiste kalacağım. Hüsrev ve feyzi gibi mücerretler benim yanımda kalsın ve bir bahane ile insanlarla görüşmemek ve vaktimin lüzumsuz sohbetlerle ve tasanlı ve hotfuruşlukla geçirmemek için tecrit koğuşumda bulunacağım. Fakat kader ilahi ve kısmetimiz bizi başka sevk ettiler Va olsa ant tekrehü şey'en mehu ve khayrun lekum. Bakarsınız. Sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkınızda hayırlı olur. El hayru fi mhtarihullah. Hayır Allah'ın ihtiyar etmiş olduğu şeydedir. Sığıyla iktiyarnığıma merhameten ve hizmet-i imaniyete daha ziyade çalıştırmak için ihtiyar ve kudretimizin haricinde bu üçüncü medrese Yusufiyede vazife verildi. Evet inayet ilahiye iktiyarnığıma merhameten Kuvvetli ve gizli düşmanı bulunmayan gençliğime mahsus olan mağaralarımı hapishanenin tecihid-i menzillerine çevirmesinde üç hikmet ve hizmet-i nuriyeye üç ehemmiyetli faydası var. Birinci hikmet ve fayda, nur talebelerinin bu zamanda toplanmaları zararsız olarak medresel i yusufiyede olur ve birbirini görüp sohbet etmek hariçte masraflı ve şüpheli olur. Hatta benimle görüşmek için bazıları 40-50 lirayı sarf ederek gelip Ya 20 dakika veya hiç görüşmeden döner giderdi. Ben bazı kardeşlerimi yakından görmek için hapisin zahmetini severek kabul ederdim. Demek hapis bizim için bir nimettir, bir rahmettir. İkinci hikmet ve fayda bu zamanda. Nurlarla hizmet imaniye her tarafta ilanatla ve muhtaç olanların nazarı dikkatlerini celbetmekle olur. İşte hapsimizde nurlara nazarı dikkat celp olunur. Bir ilana hükmüne geçer. En ziyade muannit veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır. Tehlikeden kurtulur ve nurun dershanesi genişlenir. Üçüncü hikmet ve fayda. Hapse giren nur talebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlas ve fedakarlıklarından ders almalarıyla beraber. Nurlar hizmetinde dünyevi menfaatleri daha aramazlar. Evet, medrese-i de çok emarelerle her sıkıntı ve zahmetin on... belki yüz misli maddi ve manevi faydalar ve güzel neticeler ve imana geniş ve halis hizmetler gözleriyle gördüklerinden tam ihlasa muvaffak olurlar. Daha küstü ve hususi menfaatlere tenezzül etmezler. Bu çilehanelerin bana mahsus bir letafeti ve hazin fakat tatlı bir vaziyeti var. Şöyle ki ben gençlik zamanında bizim memlekette gördüğüm eski medresenin aynı vaziyetini görüyorum. Çünkü vilayet-i eski adet medrese talebelerinin bir kısmının tayinatları dışarıdan geliyordu. Ve bazı medreseler içinde pişiriyorlardı. Ve daha kaç cihette bu çilehaneye benziyorlardı. Ben de lezzetli bir tahassur içinde buraya baktıkça, o eski gençlik ve şirin zamana hayalen gidiyorum. Ve ihtiyarlık vasıyetlerini unutuyorum. 26. Lem'an Zeyli, 21. mektup olup, Mektubat mecmuasına ithal edildiğinden buraya dârcedilmedi. 21. mektup. İsmühu Subhanahu ve in şey'in illâ yusabbihu biham bihi. Onun adıyla. O her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. İmmâ yeblughanna indaka'l kibr ahduhuma emkinâhuma. Felâ tekul lehuma uhfin ve lâ tenharhuma ve kul lehuma kavlen kerîmâ. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة لقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم عالم بمات نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان الابواب غفورا ولدان biri veya her ikisi senin yanında ihtialıp çağına erişecek olursa onlara sakın örf bile deme onları azarlama onlara güzel söz söyle Onlara merhamet ve tevazu kanadını gel. Ve de ki ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara ömrece merhamet buyur. Sizin işinizde olanı Rabbiniz hakkıyla bilir. Eğer siz salih kimseler olursanız muhakkak ki o kendisine yönelenler için çok bağışlayıcıdır. Ey hanesinde ihtiyar bir valide veya pederi veya akrabasından... ...veya iman kardeşlerinden... ...bir amelmanide... ...veya aciz, alil bir şahıs bulunan gafil... ...şu ayet-i kerimeye dikkat et bak... ...nasıl ki bir ayette... ...beş tabaka ayrı ayrı surette... ...ihtiyar valideyne şefkat-i celbediyor... ...evet dünyada en yüksek hakikat... ...peder ve validelerin... ...evlaklarına karşı şefkatleridir... ...ve en âli hukuk dahi... ...onların o şefkatlerine mukabil... ...hürmet haklarıdır... ...çünkü onlar... Hayatlarını kemali lezzetle, evlatların hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Öyleyse insaniyeti sukut etmemiş ve canavara inkılap etmemiş her bir O muhterem, sadık, fedakar dostlara halisane hülmet ve samimane hizmet ve rızalarını tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Amca ve hala peder hükmündedir, teyze ve dayı ana hükmündedir. İşte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istisgal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır bil ayın. Evet hayatını senin hayatına feda edenin zevali hayatını arzu etmek ne kadar çirkin bir zulüm, bir vicdansızlık olduğunu anlar. Ey derdi maşette müptela olan insan bil ki, Senin hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın deme. Maişetim dardır idare edemiyorum. Çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin değil ki maişetin daha ziyade olacaktı. Bu hakikati benden inan. Bunun çok kat'i delillerini biliyorum. Seni de inandırabilirim. Fakat uzun gitmemek için kısa kesiyorum. Şu sözüme kanaat et, kasem edelim. Şu hakikat gayet katlidir. Hatta nefis ve şeytanım dahi buna karşı teslim olmuşlar. Nefsimin inadını kıran ve şeytanımı susturan bir hakikat sana kanaat vermeli. Evet, kainatın şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halik-i Zülcelal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve musluğundan ağızlarına akıttığı gibi çocuk hükmüne gelen ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Onların yaşelerini tamahkar ve bakif insanlara yükletmez. İnnallâhu ve rızâku zülkû ve tilmetin şüphesiz ki rızık veren mutlak kudret ve kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. وَكَاَيِّمْ مِنْ دَابَةٍ لَا تَحْمِنْ رِسْتَهَ اللّٰهِ Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını yüklenemeyen nice canlının ve sizin rızkınızı Allah verir. Ayetlerinin ifade ettikleri hakikati bütün zihayatın, elma-ı mahlukları lisan-ı hal ile bağırıp o hakikat-i kirimaneyi söylüyorlar. Hatta değil yalnız ihtiyar akraba. Belki insanlara arkadaş verilen ve rızıkları insanların rızıkları içinde gönderilen kedi gibi bazı mahlukların rızıkları dahi bereket suretinde geliyor. Bunu teyit eden ve kendim gördüğüm bir misal. Benim yakın dostlarım bilirler ki iki üç sene evvel her gün yarım ekmek o köyün ekmeği küçüktü. Muayyen bir tayinim vardı ki çok defa bana kafi gelmiyordu. Sonra dört kedi bana misafir geldiler. O aynı tayinim hem bana hem onlara kafi geldi.'' ...çok kere de fazla kalırdı. İşte şu hal o derece tekerrür edip... ...bana kanaat verdi ki... ...ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Hat'i bir surette ilan ediyorum. Onlar bana bağır değil. Hem onlar benden değil... ...ben onlardan minnet alırdım. Ey insan! Madem canavar suretinde bir hayvan... ...insanların hanesine misafir geldiği vakit... ...bereke temedar oluyor. Öyleyse mahlukatın en mükerdeme olan insan... ve insanların en mükemmeli olan ehli iman ve ehli imanın en ziyade hürmet ve merhamete şayan aceze alil ihtiyareler ve alil ihtiyarların içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve müstahak bulunan akrabalar ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhib olan peder ve valide ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa ne derece vesileyi veret ve رحمت، وليولك شيوخ الركع لسبب عليكم البلاء الصعب سريرا يعني بلي بقلمش احتياارانز ما سايد بلاء سيل gibi اسفلنا دقليجدي، ندرجه سبب ده في مصيبة ادكتاريني، سين قياسا يلا، ايشة اي انسان اتمنى اوله انتي اوله انتي اوله انتي اوله انتي اوله انتي اوله انتي اوله انتي اوله انتي Sen valideynine hürmet etmezsen, senin evladın dahi sana hizmet etmeyecektir. Eğer ahiretini seversen, işte sana mühim bir define onlara hizmet et, rızalarını tahsileyle. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun onların yüzünden hayatın rahatlığı rızkın bereketli geçsin. Yoksa onları istisgar etmek, ölümlerini temenni etmek ve onların nazik ve seri teessür kalplerini rencide etmekle... kaybetti dünya ve ahirete dünyada da ahirette de ziyanı uğradı sırnamasına bulunsun eğer rahmet-i rahman istersen o rahmanun bedi-i alarına ve senin hanendeki emanetlerine rahmet et ahiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zat vardı dininde dünyasında muvaffakiyeti görüyordum sırrını bilmezdim sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi Ocak ise İhtiyar peder ve validelerinin haklarını anlamış. Ve o hukuka tam riayet etmiş. Ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah. Ahiretini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. Allahümme salli ve sellim ala men kal el cenneti tahta akdami el ve ala alihi ve sahbihi ecmain Allah'ım. Cennet annelerin ayakları altındadır. Buyuran zata Ve bütün âl ve ashabına salat ve selamet. Subhaneke lâ ilmelena illâ ma'allemtenâ inneke entel alim ve hakîm. Seni her türlü noksandan tensih ederiz. Senin bize öğrettiğimden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim-i hakîm.